Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Kayıt ve Miksaj Volkan Ağır Seslendirenler Coşkun Ergün Işıldar Saffet Mert Tanık Ümit Murat Kapı Cemile Nihal Koldaş Saadet Mine Komdis İnci Servet Yaman Ömer Erzurumlu Emel Ece Okan Müzik hocası garson doktor icra memuru Sabahattin Yakut komşu kadın Aslıcan Kortal Şehrin küçük bir mahallesinde ahşap bir ev. Oturma, yemek ve çalışma odası olarak kullanılan ve dış kapıdan doğrudan doğruya girilen büyük oda. Ortada yuvarlak bir yemek masası. Sağda, e, tabii yönler seyirciye göre, hepimiz biliyoruz değil mi? E, küçük bir çalışma masası. Solda bir kitaplık, iki koltuk, bir kanepe, birkaç sandalye ve sehpa. Eşya genellikle eski. Ee, arasında bir iki yeni mobilya. Her şey biraz üst üste. Duvarlar resimlerle dolu. Büyük annelerin, büyük babaların kahverengi fotoğrafları, o büyük adamların resimleri. Napolyon, İskender, Hindenburg ya da onun gibi bir Alman. Nelson ya da sarışın bir batılı kumandan. E, Fatih Sultan Mehmet. Kanuni, bir Arap ileri geleni, bir Hint şairi, bir Çin filozofu. Bir iki minyatür, birkaç tablo, Osman Hamdi Bey, Namık İsmail, Rembrandt, Van Gogh, Dürer. Duvarlara tutturulmuş küçük raflarda bir termometre, biblolar, çanaklar, duvarlara asılı süslü yazılmış atasözleri, çalışma masası, kağıt ve eski kitaplarla dolu. Yalnız bunlar karma karışık bir biçimde ve masanın üzerinde uzun süredir de çalışılmadığı belli. Sokak kapısının yanında bir portmanto, üst kısmında eski başlıklar, fötür bir şapka, kalpak, ah kasket ve kısa kenarlı spor şapkalar. Portmantonun çivilerinden birine asılmış bir keman kutusu, ayakkabılığın üstüne bırakılmış bir bağlama, çalışma masasının yanında bir nota sehpası, masanın üstünde notalar, koridora yakın bir kömür sobası, Aa, uzun baca koridorda kayboluyor. Sokak kapısına yakın, duvara dayalı bir boy aynası. Çalışma masasının karşısındaki duvarda bir pencere. Coşkun kanepede oturuyor. Elindeki kitabı biraz sıkıntıyla okuyor. <gülüyor> Yanında Saadet Nine bir albüme bakmakta. Yemek masasının üzerinde bulunan kağıtları okuyan Saffet, ellerini çenesine dayamış, kağıtlara iyice eğilmiş. Sen yani. Hayır hayır. hayır. Ben benim benim. Ee, tamam. ee. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, çevresiyle ilgisi kesilmiş gibidir. Arada bir başını sallar, tavana bakar. Karşısındaki Ümit ciddi bir tavırla bir şeyler yazmaktadır bu sırada. Boy aynasının önünde Cemile, komşu hanımın elbisesinin üstüne iğnelerle tutturmuş olduğu elbiseyi prova eder. <gülüyor> Fransız Büyük Devrimi'nin tarihi kaçtı? Baba desene baba. Baba. Fransız Büyük Devrimi'nin tarihi kaçtı. 322'de kaldım. Baba sen manyak mısın? Manyak sensin Ümit. Bu kitaptan tam 322 sayfa okumuşum diyorum sana. Sen ne diyordun? Fransız Devrimi'nin telefon numarası kaçtı diyordum. Hayır telefon. Bana bak Ümit. Bir tarih öğretmeninin oğlu bu konuda biraz daha ciddi olabilir zannederdin. İşine gelmeyen esprilere hep karşı çıkarsın zaten. Bizim tarih kitabının telefon rehberinden ne farkı var sanki? İkisi de bir takım rakamlar ve isimlerle dolu. İnsan yaptığı espriyi açıklamamalı diye kaç kere söyledim sana. Tiyatrocular için bu sözüm geçerli değil tabi Zaffet. Bir dakika bir dakika ben bir kere tiyatrocu değilim. Tiyatro sanatçısıyım. Nereden çıktı bu Fransız devrimi şimdi? Devrimler üzerine bir ödev hazırlıyordum da Fransız devrimine örnek verecektim. Ne ödevi? Türkçe ödevi. Türkçe ödevimi Ya sen daha hala ortaokulda mısın? Oğlunla bu kadar ilgilenirsen... Hoo, geçen yıl çakmıştık ya... Terbiyesiz. Akılsız desen gene neyse. Ne terbiyesizlik yaptık şimdi? Bu sokak serserisi lafları edilmeyecek demedim mi ben sana? Çaktık. Çakmışmış. Sonra işe neden beni karıştırıyorsun? İmtanlara birlikte mi girdik yani? Türkçe hocasına göre çoğul konuşanlar alçak gönüllü olurmuş. <gülüyor> Çocuklara durmadan ödev veriyorlar. Ümit'e biraz yardım eder misin? Ne münasebetle yazılıyor bu ödev? Nereden icabetti? etti? Devrim günü yaklaşıyor da en iyi ödevi yazan törende okuyacak. Ümit'e biraz yardım edersen iyi olur dedim. E, tabii affedersin. Hangi devrim yaklaşıyor? Hı, yine mi bir devrim yaklaşıyor? O zaman e, izninizle ben yavaş yavaş... Bazı şeyleri de ciddiye alsınız. Aa, nasıl böyle dersiniz? Ben de bir devrim çocuğuyum. Coşkun, şu aynayı biraz kaldırır mısın? Eteğe bakacaktık da. Hmm. E, tamam karıcığım, geliyorum. Görün. Ne yazık ki devrimin çocuğu olduğum için ilk günlerinin heyecanını yaşayamadım. Ben kendimi bildiğim zaman bütün devrimler yapılıp bitirilmişti tabii. Ben hiçbir devrime yetişemedim üstad. Ben bazılarında hazır bulundum. Çocuğun aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramazsınız siz. Aynayı biraz daha kaldırır mısın? E, tamam karıcığım. Hangi devrim yaklaşıyor Ümit? Birçok devrim var biliyorsun. Geçici devrimler var, sürekli devrimler var. Görünüş devrimleri var. Ne demiş Cenap Şahabettin? Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. Bu devrimlerin yanında Fransız devrimi çocuk oyuncağı kalır. <gülüyor> Bu nedenle özet olarak diyebiliriz ki... ...kendi devrimini kendin yap. Yeter artık Coşkun. Her şeyi oyunlarınıza benzettiniz. Fakat Cemile Hanım, sayın eşiniz önemli bir oyun yazarı olmak ve hatta bütün oyunlarda devrim yapmak üzeredir. <gülüyor> Elbette. Çünkü devrimler bizim öz yapımızda var. Çünkü devrimler ulusumuzun özünden çıkar. Ve bir ulusun öz yapısını değiştirir. Değişen öz yapı yeni devrimleri özler. Yeni devrimlerde değişmiş olan bu öz yapıyı yeniden değiştirir. Bu nedenle devrimler süreklidir. Ne yazık ki inancınızı kaybetmişsiniz hepiniz. <gülüyor> İnanç devrimleri de vardı. Aa yoktur. Yoktur çünkü her konuda devrim olur mu? Çünkü, çünkü her konuda devrim olmaz. Örneğin dinde devrim olmaz, reform olur. Çünkü din bir kere elden giderse daha bir daha geri gelmez diye korkulur. Bir de toprakta reform olur. Toprak reformu olur. Çünkü toprak da bir kere elden giderse bir daha geri gelmez diye korkulur. Biz bazen devrim yaparız, bazen reform yaparız ama durmadan koşarız. Güneş daha doğmadan beni uyaran kimdir? Devrim eğer durmadan koşuyorsa devrimdir. Sizinle konuşulmaz. Ama tam ciddi konuşmak üzereydik. Biraz uzun oh. Yemek yenilmeyecek mi? Benim karnım acıktı. Hmm. Bir sen eksiktin anne. Daha biraz önce sofradan kalkmadık mı canım? Ay hep böyle yapıyorsunuz. Hep. hep daha önce yapmıştık. Daha önce yaşamıştık diyorsunuz. Aklımı karıştırıyorsunuz. <gülüyor> Uyumak istiyorum. Daha önce uyumuştun diyorsunuz. Her şey daha önce oldu. Peki halife nerede? Halife diyorum. Daha önce gitti diyorsunuz. Bütün paşalarla, nazırlarla ve bütün saltanatıyla mı gitti diyorum? Bütün saltanatıyla diyorlar, süvarileriyle, ar arabalarıyla, Aslan, mızıka hı. ve ademeleriyle Aslan, ve bir onu bir seyreden şeyin her şeyin türlü halkıyla, kıskayı, cuma selamlıklarıyla de. ve camileriyle ve sebilleriyle, medreseleriyle i̇şte mi gitti işte. diyorum, sırmaları ve kılıçları bile kalmadı şu, geriye diyorlar. Zındık Paşalar ve Farmasonlarla birlikte bir çeşit meşrutiyet ilan edildi demek diyorum. Demek Farmason baloları bile verilir. <gülüyor> Onlar bile daha önceydi diyorlar. Asıl siz uyuyorsunuz. Asıl siz bilmiyorsunuz. Halife gelmişti. Eyip Sultan Hazretlerinin oralarda. Beyaz atla dolaşıyormuş. Başka bir halifeymiş ama halifeymiş. <gülüyor> o da daha önceydi Saadet nene. İşte önce değildi. Geçen gün bitişik apartmanın kapıcısı söyledi. Kapıcının ne işi var burada? Tahkikat yapıyordu da. Ne tahkikat? Kitap tahkikatı elbette. Yeni halifenin de Abdülhamid Efendimiz gibi kitap okuyanlar yüzünden başı derde girmesin diye bu sefer tedbirli davranıyorlarmış. Hanife Hanım damadının evini sardıkları zaman silahın namlusunu pencerede görünce teslim evladım teslim dedi. Peki sen ne dedin? Bizim damat kitapları satıyordu dedi. Ne? Onu da pek beceremedi dedim. Annem kalabalık içinde yoruldu galiba. Ümit, anneanneni odasına götürsene artık. Coşkun bir kitap işine girmişti de. Daha uykum yok benim. Daha biraz önce kalkmıştım. Daha yeni uyanmıştım. Birazdan Cemil Paşa seni ziyarete gelecek Saadet Nine. Odan da biraz hazırlanmalısın. Biraz sonra mi? Hani daha önce gelmiştir, daha yeni gelmiş. Ha <gülüyor> ha, <gülüyor> evet. gördünüz mü? Şimdi Demek daha önce değilmiş. Biraz yoruldum. Uf, Coşkun Bey. Ama ama Coşkun Bey, bu ne biçim bulvar komedisi? Bak tam sekiz sayfa yazmışsınız. Henüz Çapkın kocanın karısı gelmemiş. 2 saattir bekliyorum. Eyvah, karım geliyor sözüne. Susadım artık. Efendim. <gülüyor> canım işte oyun yazıyorlar da. Hı. Evet, gerçek değil canım oyun işte yani bildiğimiz oyun. Programımız bitti sayılır. İsterseniz biz içeri geçelim hı hı. sizinle birlikte. Beni konu komşuya rezil ediyorsun Safet. Siz de böyle oyunlar yazarak asıl kendinizi rezil ediyorsunuz. Çapkın koca kadının evinde oturuyor ve kadına durmadan bir şeylerden yakınıyor. Elini bile tutmuyor kadının. E canım biraz utangaç kendisi. E sonra sonra terzisi geliyor kadının. Kapıcı geliyor. A bak bak sütçü bile geliyor. E, peki nerede kıskanç karı? Ya, uf, doğrusu ad acıdım adama. Bir de şey var yani uygun bir fırsat olmadı. Ne fırsatı? Yani adamın karısı kapıyı çalmak için uygun bir bahane bulamadı. Coşkun Bey, Coşkun Bey. Kadın baskın yapıyor birader. Kapıyı çalıp ben sütçüyüm diyecek değil ya. Cık. Sonra kahramanlarınızı acımayı da bir yana bırakın artık. Lütfen. Gerekirse öldüreceksiniz onları. Öldürmek mi? Rica ederim Safet. Ölüm lafını da etme bir daha. Ne var ki bunda? Ben ölüm lafından pek hoşlanmam. Daha yeni oyun yazmaya başladık. Şimdi ölümü karıştırmanın sırası mı? Canım oyun kahramanlarından söylüyorum. Canım olsun. Hem oyunları ciddiye almıyor muyuz? Aman aman felsefe yapma. Yapacağım. Düşüneceğim. Ülkemizde suç sayılan ne kadar şey varsa hepsini yapacağım. Ş aman sakın. Ş evet. Bunun için genç yaşta emekliye ayrıldım. Yani demek istiyorum ki emeklediğimi isterken erken davrandım. Fakat düşünmek konusunda geç bile kaldım gibi geliyor bana. Ama biliyorsun ki biz oyunlar yazıyoruz. Ve seyirci de düşünceye karşı... Hayır, biz oyun yazmıyoruz. Biz yaşıyoruz oyunları yazarken. <gülüyor> Doğru. Bundan başka bir şey yaptığımız da yok. Neyse. Hadi biz işimize bakalım. Ee, bizim tarihi oyunumuz ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> Napolyon henüz savaş hazırlıklarını bitiremedin. Aldatılan kadın kapıyı çalamıyor Napolyon odasında kararsız adımlarla aylardır dolaşıp duruyor Coşkun Bey, Coşkun Bey Siz roman yazın daha iyi ama Beni siz zorladınız Bana kalsa keman derslerine devam edecektim <gülüyor> Sahi ne oldu o keman hocası da yani Henüz sepetleyemedik uygun bir fırsat olmadı <gülüyor> Coşkun Bey, Coşkun Bey İnsan bu kadar tereddütle çok yaşamaz Hayatınızı da oyunlara çevirdiniz Ben kolay karar veremem Saffet hiç olmazsa bu kusurlarınızı oyun kahramanlarına bulaştırmayın. Sen benim emekliye ayrılma kararımı kaç yılda verdiğimi biliyor musun? Ya ama göreceksiniz keman hocasını beş dakikada sepetleyeceğiz. Nasıl? Küçük bir oyunda. <gülüyor> Oyunlara biraz ara verelim beyler. Bir antrak verelim, iki gazoz verelim. Buyurun bayım. 32 dişe keman çaldırıyor. Ya i̇şte filmlerin kötü tesiri. <gülüyor> Genelden başka aklı başında kimse kalmadı bu evde. Gültepe Reklam Ajansı takdim eder. Gazoz içenlerle birlikte 15 dakika. Elinizdeki gazozun kapağını sakın atmayın sayın seyirciler. İşte kapağın içinde belki de saadetinizin anahtarı olan harf yazıyor. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Baban kızmasa seni hemen bizim tiyatroya oyuncu alırdım Ümit. Bir sinema büfesi talip olmadan acele et. Kapağınızın içindeki harfe bakmayacak mısınız sayın baylar? Neymiş bakalım? <gülüyor> Dur kazıyorum. Ee, K. Evet baylar bayanlar işte baş harfimiz K. Şimdi... Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, susadım şiirinin bütün harflerini toplayıp getirenler arasında kurağa çekilerek kazananlara birikmiş gazoz kapakları kadar gazoz kapağı verilecek. Cemile'nin dışında kendi aramızda anlaşıyoruz bakıyorum. <gülüyor> evet evet bildiniz bildiniz. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Daha önce şimdiye kadar almış olduğunuz puanları tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz. Evet. Emekli tarih öğretmeni Sayın Coşkun Ermiş Buyurun. sıfır fena puanına devam ediyor. <gülüyor> Alman güreşçinin iki fena puanı var. Saçmalama. Evet işte ikinci sorunuz. Hani nerede? Ya ama bu tiyatro değil düpedüstülü at. Evet Sayın Coşkun Ermiş işte ikinci sorunuz. İkinci Dünya Savaşı'nın en kızgın günlerinde Alman Hava Kuvvetleri Generali General von Hinson savaşa herkesten önce yetişebilmek için sabahları ne yapardı? Doğru mu? Yanlış mı? Saçmalama. Evet jüriye bakıyorum ve açıklıyorum. Sayın yarışmacının itirazı kabul edildi. Sayın Coşkun Ermiş sizin için kronometrelerimizi geri alıyoruz ve son vapuru kaçırıyoruz. Evet iskelelere birikmiş olan halk da heyecanlanıyor. Çabuk olun Coşkun Bey herkesin işi gücü var yahu. Ya saçmalama. Maalesef vaktiniz oldu ve bu sefer itirazınız kabul edilmedi. Doğru cevabı açıklıyorum. Doğru. Çünkü Beren son tıraş bıçakları kullanıyordu. Evet sayın seyirciler. Siz de Hayat Savaşı'na bayan önce yetişmek için Berenson tıraş bıçaklarından şaşmayınız. Allah kimseyi şaşırtmasın. Az yüz keser, çok tıraş eder. Onu beğendim en son. Tek amacım Berenson. Şimdi üzülerek sizden 10 puan siliyorum. <gülüyor> Artık yanlış yapmaktan korkmayın sayın seyirciler. ''Şu an elimde tutmakta olduğum sağ melek silgileri bütün günahlarınızı hiçbir ipucu bırakmadan ortadan kaldırır.'' ''Ya saçmalama.'' Bu ısrarlı yarışmacının yeni itirazı üzerine tekrar jüri üyelerine dönerek soruyoruz. <gülüyor> Sayın jüri üyesi Adil Hicabi Utanç Bey, itirazın geçersiz olduğunu, çünkü dilekçenin zaman aşımından sonra verildiğini söylüyor. İşte nitekim Adil Hicabi Bey'in kendi sesinden yayınlıyoruz. ''Geçti hatalarla ömrüm sonunda... Hakem oldum. <gülüyor> Kafiye yok saçmalama. <gülüyor> ne oldu gene? Sayın seyirciler, sizinle baş başa olmadığımız dakikalarda milli takım sahadaki sessizlikten de anlaşılacağı gibi bir gol yedi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Bütün bunları sen mi buldun? Hayır, pazar eğlencesi programında dinledim. Afif kesin yazmış. <gülüyor> Üzülme, zaten o kadar beğenmemiştik. <gülüyor> <gülüyor> Babanın mesleki kıskançlığı tuttu yine Aldırma Gerçeklerle sen. böyle alay edebilseydik eh, Yine ne oldu Birazdan müzik hocası gelecek Aa, Dur dur dur ona güzel bir oyun oynayacağız Yaşasın ya! Hayır hayır hayır hayır senin rolün bitti artık <gülüyor> of, Tamam Hadi bak Bak bak Ya rolü biten herkes onun gibi mesele çıkarmadan Sahneden çekip gitmesini bilseydi <gülüyor> Neyse Coşkun <gülüyor> <gülüyor> Sen bu oyunları ciddiye alıyor musun e, alıyorum Saffet alıyorum. Yemin ederim. Ha, neyse. Şu müzik hocasının işini bitirelim de. Bak şimdi. Beni iyi dinle. <gülüyor> İşler iyi gitmiyor Emel. Tiyatronun altın devri kapandı. İnsanların da pek iyi yaşadığı söylenemez Servet Bey. Bu ne hazırlığı böyle? Biliyorsun bugün prova yok. Bir reklam filminde oynayacağım. Biliyorsunuz tiyatronun altın devri kapandı. Halkla ilişkiler devrinin kağıt para devri açıldı. Biraz sonra yeni kişiliklere bürüneceğim. Önce bir buzdolabının karşısında hayranlıktan dona kalacağım. Sonra hamarat bir çamaşır makinesiyle dans edeceğim. Ah ne romantik! Bir çamaşır tozunun temizleyici kolları arasında hissediyorum kendimi. İçimi şimdiden bir beyazlık kapladı. On yılda on yüz milyon lira yarattık her boydan. Yarım saat içinde böyle değişik işliklere bürünmek bir sanatçı için ölüm demektir. Tiyatro kutsal amaçlarından gittikçe uzaklaşıyor. <gülüyor> bu sanatı ciddi alanlar da var. Saffet'in bir arkadaşıyla tanıştım. Ne oldu? Hiç. İyi bir insan. Oyun yazıyor. Oyun mu yazıyor? Neden bana haber vermediniz? Nasıl yerli oyun sıkıntısı çektiğimi bilmiyor musunuz? Canım kısa denemeler yapıyor henüz. Öf, nereden başladım bu söze? Denemeler mi yazıyor? Sanki ötekiler başka bir şey yapıyor. Bu genç adamla tanışmak isterim. <gülüyor> Çok genç sayılmaz. Daha iyi. Çünkü şimdi bütün gençler sanata karşı... Kendini genç sanan ihtiyarlar da sanata karşı. Herkes sanata karşı. Önce şiirden anlamı kaldırdılar. Sonra müzikte melodiyi öldürdüler. Ya resim. Çizgi çizmesini bilmeyen hemen meşhur oluyor. Sanatı öldürdüler. E onun da yaşamaya pek niyeti yokmuş demek ki. Geçen gün bir genç adam yollamışlar bana. Oyun yazarıymış. Nerede oyununuz dedim. Yokmuş. Artık oyunlardan konuşma kaldırılmış. Öyle söyledi. Ha pandomim. Yok canım. İçinden anlama tiyatrosuymuş. Delikanlı bana bir saat notuk çekti. Ey küçük kafalı, küçük burjuva seyircisi. Bir bilet aldım da koltuğuma kuruldum diye bu gevşeme hakkını nereden buluyorsun? Tembel seyirciye paydos. Oyuncularımızın içinden geçenleri anlamayan senin gibi seyircilere kapılarımızı kapadık artık biz. Ne yapsam? Acaba ben de bostan korkuluğu reklamına mı çıksam? Tiyatroda devrim yapın. Devrim mi? <gülüyor> e, olmaz. E, elimden gelmez ki. Çünkü ben e, tiyatroda romantik dönemin his ve acı döneminin adamıyım. Artık hayatta yeteri kadar acı var. İnsanlar bunu görmek için tiyatroya gitmezler. Hem romantik hisler ve acılar da öldü. Gerçek acılardan yana insanlar. Hayır e, Emel, hayır romantikler ölmez. His ve acı ölmez. İnsanlar büyük acılara her zaman ilgi göstermişlerdir. Büyük insanlar ve büyük acılar. İşte tiyatronun iki temel direği. Fakat nerede acılar, nerede kralların eski acı çekişleri, nerede büyük ihanetler ve büyük sadakatler? Şimdi sıradan vatandaşların okuyucu mektuplarında yer alan dertleriyle seyircide merhamet uyandırmaya çalışıyoruz. Yani seyirciye kendisini göstermeye çalışıyoruz. İnsan kendisi gibi olanlara merhamet eder mi hiç? Dilenciler ya da soylu kişilerle doldurmalıyız sahneyi. Çünkü insan ya düşkünlere acır ya da yüce varlıkları kıskanır. Eskiden tanrılar varmış, insanların kaderine hükmeden tanrılar ve onların yeryüzündeki gölgesi krallar, imparatorlar, onlar bir iç çekti mi bütün milletinlermiş. Siz eski Yunan'da yaşamalıydınız. Evet, işte bu yüzden her yıl bütün turistik bölgelerimizi geziyorum. Eski ve yerle bir olmuş taşların arasından içim yürpererek dolaşıyorum. Hayalimde bu taşları üst üste koyarak on binlerin doldurduğu açık hava tiyatrolarını görür gibi oluyorum. Oyunlarda tanrılar çizerdi soylu kişilerin kaderini. İnsanlar daha oyunlara karışmıyordu. Taştan koltuklarına kurulmuş kralların hemen karşısında onlarla aynı seviyede oynardık oyunlarımızı. Sonra batının karanlığından barbarlar geldiler ve aşağılık oyunları için sahneyi aşağı indirdiler. Kader tanrısının kurbanları olan soylu oyuncuların yerini aslanların pençesine atılan zavallı köleler aldı. Ve... O günden beri halkı oyalamak için bu alanlarda nice kurbanlar verildi. Sefaretin pençesinde kıvranan on binlerce zavallı da bu kurbanları uzaktan seyrederek eğlendi. Alanlarda kan gövdeyi götürürken kalabalık, sevinç çığlıklar atıyordu. İşte yine hücuma geçtiler. Benim bulunduğum yer uzak olduğu için pek göremiyorum. E, galiba bir sakatlanma oldu orada. E, bir, bir, biri yerde yatıyor. Evet, e, sahanın kenarında duranlarla hakem e, yaralı yerden kaldırın. Oyunu daha fazla durduramam. Oyunun her şeye rağmen devam etmesi gerekiyor anlamında bir işaret yaptı sanıyorum Mehmet. E, Selim, evet Selim, Selim yerde yatıyor. Seyirci bağırıyor. Atın dışarı yaralıyı. Hakem eğildi. Saatine mi bakıyor? Hayır, hayır. Seyircilerin isteğini Oyun Selim'i saha dışarı taşıyorlar. Selim yarı ölü durumda. Hakem olaya sebebiyet veren katil ikiye kırmızı kart gösteriyor. Oyun yeniden başladı. Soldan hücum ediyorlar. Hücum İleri. marş! Gol. Bravo! İşte bunun için kimse bizi seyretmeye gelmiyor artık. Bir de... Mendil kadar bir perde çıktı plastikten. Üzerinde silik görüntüler. Kanlı canlı hareketli yaşayan gülen ve ıstırap çeken güçlü yaratıklardan kaçıyorlar. Ve evlerine sığınarak çorap reklamlarının arasına sıkışan hapishane kaçkını gölgeleri seyrediyorlar. Evet gölgeler! Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Ve bunun üzerine Napolyon dedi ki... Bu genci ben de görmek istiyorum. Nazır. Ama nasıl olur Valdiö? Çocuk kanlar içinde. Valdiö. E kendisi sorguya çekecekmiş. Parantez. Napolyon'un huzuruna genç adamla birlikte girerler. Napolyon. Parantez. Genç adamı kanlar içinde görünce hiddetlenerek. Nedir bu rezalet? Genç adam, parantez, müstehsi bir tebessümle, mukabil eşkıya tarafından ifadem alındı, valdiye atılır. Yalan söylüyor hükümdarım, kendi kendisinin ifadesini aldı. Yahu, bizim ne işimiz var Napolyonlarla? Saffet'in sözünü dinlemeyecektim. Eyvah, adam neredeyse gelir. Ümit! Ümit! Ne oldu baba? Bizimkiler bir gol mü attı? Saçmalama. Biliyorsun değil mi? Müzik hocası gelince hemen ona sezdirmeden gidip Saffet abine haber vereceksin. Bana da bir rol vermeyecek misiniz baba? Ya uzatma. İşte senin rolün de haberci. <gülüyor> tamam baba. Kapı çalınır. Napolyon. Giriniz. Napolyon. Val diyor sen misin? Ben müzik hocasıyım Coşkun Bey. Napolyon. Müzik hocası mı? Şimdi meşgulüm valyö. Baba kapı çalınıyor. Genç adam. Eyvah karım geldi. Baba müzik hocası geldi. Daha önce de sütçü gelmişti. Efendim. Özür dilerim. Hemen dinlemek ister misiniz? Hoş geldiniz. Bonjour. Biraz erken rahatsız ettim galiba. Ee, şey, yazıyordum da. Baba, ya sende daha çok bir Alaturka kemancı hali var. <gülüyor> bir araç iyi ya da kötü emeller için kullanılabilir. Babanız bir viyolonist olacak. Kemane değil. Sana ne demiştim? Hmm. Ümit, sana ne demiştim? Heh, evet. Başlayabilir miyiz? Hı hı. Evet. Biraz daha rahat tutun kemanı. Evet. Kavra işler yumuşak olmalı. Olur. sazın ağırlığını duymamalısınız. Şimdi önemli değil de asıl çalarken ağırlaşıyor. Tempoda mı tutacağız? Hı hı. Şey biliyorsunuz evimiz ahşap da <gülüyor> ondan söyledim. Siz bilirsiniz. Ah. Allah delirdim sehpayi işte hay Allah hay tamam. kusura bakmayın neyse <gülüyor> neyse kanter içinde kaldım of. <gülüyor> ne var gene ne oluyor nasıl burada ne oluyor ha? ne oldu e, şimdi Sanat düşünecek sıra değil üstad. Baskın var da baskın. Ne baskını? <gülüyor> Aydın baskını. Ha, o baskın ya, mı? evet o baskın. E, aman kapıyı açalım. E, tabi tabi hemen. Çok teşekkür ederim. E, arama izniniz var mı? Arama mı? Ya, ha. Ee, beni, beni ne sanıyorsunuz? Hı. Hı hı. Bu rezalet sona ermezse... ...bir dahaki gelişimde polis olmak için... ...zerre kadar tereddüt etmeyeceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ne rezaleti? Keman rezaleti. Tabii. Sanırım siz olacaksınız müzik hocası. Hüviyetiniz, hüviyetiniz. Resmi bir sıfatınız var mı? Sen bana ne hakla soru soruyorsun Beethoven bozması. Beethoven'a benzediğimi de nereden çıkardınız? Benim tanıdığım tek yabancı besteci olduğu için... Yerli bir besteci isterseniz sizi Hacı Arif Bey bozması da diyebilirim. Lütfen hakaret etmeyin. Siz bir bestecimize benzetilmeyi hakaret mi sayıyorsunuz kendinize? Şimdi... Şimdi bir zabıt tutarsam... Peki ama siz kimsiniz? Arkadaşlar ve Gerçekler Tiyatrosu'ndan oyuncu Safet söylemez oğlu. bir soyadınız var ama neyse. Beni biraz korkuttunuz. <gülüyor> Harika, tedirgin aydın, müthiş bir komedi. Pek komedi değildi, yani öyle oynanmadı demek istiyorum. Ee, bize kötü bir oyun oynadınız Saffet Bey. Buna hakkınız yok da. Siz ne hakla oyunumu kötü buluyorsunuz zevksiz adam? Hı? Bu yeteneksiz testerecinin çıkardığı moral bozucu sesleri teşvik etmeye utanmıyor musunuz? Ne? Hey hat Üç kuruş için bu zillete katlanmaya değer mi? Hey, senin şimdi bedava oynadığın tülü attın! gibi ben... modası geçmiş goygoycuların hicvi vardı o eserde. Canım rica ederim beyler! Size Aa. de teessüf ederim. Adınızı bilmiyorum da. Coşkun Ermiş. Teessüf ederim Coşkun Bey. Beğeneceğinizi sanıyordum oyunumu. Ben size demek istiyorum ki hani hmm. üst katta hmm. böyle böyle ee? gürültü ederseniz... İşte bilmem anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Emekli olduğunuzu duydum da bu çeşit eski eserlerden hoşlanacağınızı düşündüm. Ama maşallah sizi pek genç buldum. Canım, erken ayrıldım da emekliye. <gülüyor> <gülüyor> Bunu, beni buna zorlayan bir ses vardı içinde. Ve siz de bu sesi münasebetsiz keman sesiyle karıştırdınız. Bir dakika. Oyuncu efendi sınırınızı aşıyorsunuz. Ama insan keman çalamaz mı yani? <gülüyor> bilmem ki. Kırkından sonra saza başlayanlar için pek bir ümit kırıcı bir söz vardır. E neymiş mesela? Mesela size göre ne yapmalıyım dersiniz? Bana ne tavsiye edersiniz? Ne bileyim böyle daha gürültüsüz bir şey. Mesela, mesela neden oyun yazmayı denemiyorsunuz Coşkun Bey? Aa, oyun mu? tabii. Çamur ağabey nasıl olur? Aman rica ederim Coşkun Bey. Rica ederim düşünün rica ederim. Rica ederim efendim gülüş bir şey bu. Hem bir oyun için bütün kadrosuyla koca bir tiyatro gerek oyuncular dekorlar. Coşkun Bey, Coşkun Bey lütfen başkalarının eserlerini ezberlemekle mi geçireceksiniz hayatınızı? Ya ama nerede tiyatro? Siz karar verin bir kere her şeyin çaresi bulunur. Hayır efendim olmaz buna teminat vermelisiniz. Çünkü... Her yeni işim de başıma gelmiştir bu. ''Coşkun beyderler çok kibar bir sesle. Siz hele şimdilik göreve onuncu dereceden başlayın da... ...ilk müsait fırsatta kadro boşalır boşalmaz bir şeyler yaparız. <gülüyor> Hayır efendim olmaz. Geçmişimle ilgimi keserken bunu bir kenara atılacak oyunlar yazmak için yapmadım. Artık benim sesimi de dinlemeli insanlar. İster keman sesi olsun ister oyun sesi... Yeni bir ses getirmeliyim bu dünyaya. Oyun sesi. Siz yıldırmışsınız. Hadi canım sen de. Aman be. Siz ne anlarsınız ki. İpleyin. Oyun, bitmeyi... oyun sesi olacak dedim. Aa lütfen. Saffet ne oluyor? Ne yapıyorsun Safet? <gülüyor> oyun bozuldu. Gerçeği oynuyorum artık. Hayır Aziz Beethoven. Telaştan Hacı Arif Bey'e benzediniz. Bu maskaralıklar daha ne kadar sürecek Coşkun? <gülüyor> Kendiliğinden gelişen bir oyunu prova ediyorduk da. <gülüyor> Zavallı bir adamı hırpalayarak kapı <gülüyor> dışarıya ederek mi? Daha medeni bir oyun düşünmüştük aslında da. Oyun oyun. Biraz da gerçek oyunlarla ilgilensen iyi olur. Mesela benim para kazanmak, evi geçindirmek için sahneye koyduğum şu dikiş dikme oyunlarımla... ...Ümit'in her sınıfı iki yılda geçme oyunu düzeltsen biraz... <gülüyor> ...ya da paralarını içkiye yatırma oyununa adam etsen... ...erken emekli olma oyunun bize neye mal olduğunu bir düşünsen ne dersin? Ama onlar oynanacak bir gün. Hem de gerçek bir tiyatroda. O zaman bütün sıkıntılar bitecek. Ay bir sesler duydum da... Yoksa Cemil Paşa mı geldi dedim. Ya. İşte evet. sana başka bir oyun daha. Bu ev çığırından çıktı. Ve onu düzeltmek için siz gönderildiniz. Yeter. Oyun istemiyorum artık. Hiç, özür dilerim. Çalıştığı Hadi için gel. biraz sinirli de. Ya, bilmezsin bu provalar... Ya, bilirim, bilirim bilirim. Bu ülkede de çalışan herkes sinirli. Ya, onun için çalışmıyorum artık. Onun için evden çıkmak istemiyorum. Her gün yollarda ve vasıtalarda gergin yüzler. Düşmanca bakışlar. İnsanı her an tedirgin eden. Coşkun Bey. Coşkun Bey. Olmaz. Olmaz, olmaz efendim. Olmaz. Artık sanat denilen o kutsal aileye katıldınız siz. Artık heyecanlarınızı sözlü olarak ve her aklınıza gelen yerde harcayamazsınız. Artık insanlığa heyecanlarınızı yazılı olarak sunacaksınız. <gülüyor> Sorma birader. Geçen gün bir arkadaşa bu oyun yazma hikayesinden söz edecek olmuştum. Hı -hı. Şimdi beni ne zaman görse. Azizim, geçen gün başıma ne geldi diye başlıyor ve ciddi bir sesle dinle bak. Belki bunu da oyunlarının bir yerinde kullanırsın diye anlatıyor. <gülüyor> Oysa ben bu işi sevmeye başlamıştım. Kendimi bazen öylesine kaptırıyorum ki... ...hayalimde yazdığım oyun bitiyor. Bir tiyatronun patronu oyunu adeta yalvararak elimizden alıyor. Sen başrolü oynuyorsun. Provalarda fikirlerimi büyük bir saygıyla dinliyorlar. Her söylediğimi büyük bir titizlikle not ediyorlar. Bana bir sekreter de vermişler. Genç kızı bana hayran. Hafif de <gülüyor> aşık. Senden başka oyuncu tanımadığım için... ...her, her rolü senin canlandırdığını düşünüyorum. <gülüyor> Emel'i tanıdığını unuttun galiba. Aaa onunla sadece arkadaşız biliyorsun. Neyse oyunun ilk gecesinde büyük bir kıyamet kopuyor. Bütün seyirciler gözyaşları içinde. Herhalde kıskanç kadın komedisi değil bu. Belki Napolyon. Hayır hayır ikisi de değil. Bunu daha yazmadım. Oyundan sonra alkışlar bir türlü dilmek bilmiyor. Perde defalarca açılıp kapanıyor. <Gülüyor> Bazen perde daha tam kapanmadan telaşla yeniden açılır ya. Öyle numaradan değil. Tabii sonunda muharrir, muharrir diye bağırıyor seyirci. Ben daha önceden sahneye çağrılacağımı düşünmemişim tabii. Ön sıralardan birine oturmayı akıl edememişim. En arka sıralarda bir yerdeyim. Sen sahneden inerek kendine zorlukla yer açıyorsun bana yaklaşırken. Bütün rolleri ben oynadığıma göre sahne boş kaldı Yok arada, canım birçok saffet var sahnede. Bu saffetlerden biri geliyor işte yanıma. Onunla birlikte sahneye çıkıyoruz. Ah çok alkışlıyorlar bizi. Arada bravo bile diyorlar. Sonunda biz de onları alkışlıyoruz. Onlarla tek bir varlık haline geliyoruz. Seyirci, oyuncu, yazar birleşiyor. Aradaki yapma duvarlar kalkıyor. Sevgili seyirciler diyorum. Bu bizim ortak zaferimiz. Bu dünyayı birlikte yarattık. Gelin her zaman böyle yapalım. İnsanlar arasındaki engelleri kaldıralım. Bütün oyunları birlikte oynayalım. Birlikte seyredelim. Kendimize isimler vermeyelim. Yaptığımız işlerle var olalım bunun dışında kalan bütün sahte ünvanları, kurumları insanların kendini üstün bir şey saymasına yol açan düzenleri yok sayalım. Tabii sonra seni hop alıp götürüyorlar. İşte bunları düşünüyorum da adeta gözlerim yaşarlar. O anda istiyorum ki dünyadaki bütün insanlar da benim gibi oyunlar yazsınlar. Benim gibi alkışlansınlar. Cemil haklı. Biz adam olmayız. Milletçe mi demek istiyorsun? Biraz nefes alabilsek milleti düşünecek halimiz olur. Şimdilik kendi derdimize düşmüş bir durumdayız. Görüyor musun? Milletimizin kaderi nelere bağlı. Tehlikeler içindeyiz. Saffet. E sana söylemiştim. Sen de bütün meseleleri Napolyon'un başından geçmiş gibi yazarsın. Kimse alınmaz. E yazdım yazdım. Ama bir iki satır. Bak. Oku. Genç Napolyon'a yaklaşır... Al bakalım bir kopyada sana. Tamam. Hadi birlikte okuyalım. Tamam. <gülüyor> Genç adam. Kahrolsun hürriyet düşmanları. Yaşasın istiklali tam ve hürriyeti tam altında yaşayan ve ecnebi muharrip tesislerden tasfiye edilmiş Fransa. Şomi. Napolyon. Ne demek istiyor bu adam? Harbi umumi nazırı. Şomi diyor efendim. Yani Şimal Okyanusu Muharipler İttihadı. Napolyon. Parantez içinde hiddetle gence dönerek, ulan sen makinist misin? <gülüyor> Bir rica ederim Coşkun Bey, rica ederim. Sözler bu kadar değiştirilirse salonda görevli bulunan seyirciler bile anlamaz. Sonra Napolyon'un ulan demesi de pek uygun değil yani. Ya Saffet bence bu Napolyon hikayelerini bırakalım. Bizim meselelerimizi böyle anlatmak iyi olmuyor. Zaten azizim, Napolyon'un sonu adlı oyununuzda da figüranların dışında... Tam 44 oyuncu var. Ne yapayım yani devrimin bütün hususiyetlerini belirtmek de niyetim. Evet. Belki de oyunları bir yana bırakmak gerekiyor. Başka insanlarla uğraş. Hayır hayır hayır hayır. İşte bunlar için oyun yazmalısın. Tabi insanlarla oyunlarda karşılaşacaksınız artık Coşkun Bey. Artık siz onlara hükmedeceksiniz. Geçenlerde bir arkadaş diyordu ki, bak şimdi hmm. e, şey, şey diyor. Ne diyor? Bir dakika dur. Hadi söyle. İşte. Ah. Yazık ki beni heyecanlandıran sözleri geri gelince bir türlü ifade edemiyorum. <gülüyor> Allah, başkalarının sözlerini anlamadan ezberlemeye öyle alışmışım ki, ee, öyle alışmışım ki. Bak bu sözün de sonunu unuttum işte gördün mü? Yani bak, bak demek istiyorum ki ben. Daha doğrusu arkadaşım demek istiyordu ki. Galiba en doğrusu bu arkadaşın okuduğu kitabın yazarı düşünmesi. E, hadi söyle istiyorum. tamam dur dur. İnsanların hayatı zaten daha önceden yazılmış oyunlarla geçiyormuş. Belki biz yani siz demek istiyorum. Bizim için yazılmış oyunları değiştirmek, yani kaderimizi değiştirmek, yani oyunlarımıza bir anlam vermek için, onları yeni baştan kendimize göre yazmak için... Coşkun Bey! Buyurun! Bir şey söyleyecektim. Şey, o münasebetsiz ve kaba, kaba. Kaba gitti mi? <gülüyor> Hiç gider mi? Daha büyük münasebetsizliklere hazırlanıyor. Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar <gülüyor> bilek gücüne dayalı bir şey aynen Yani o biraz adalet bir adalet çıkıyor Böyle Böyle mi geçiyor? Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. <gülüyor> ya bu adamı sanki bir yerden tanıyorum. Sanki bu adam daha önce çok başka bir iş yapıyordu. Hmm. Son günlerde herkesi birbirine karıştırıyorum zaten. Hı, oyun yazmaktan olmuştur o. Yani belki de karıştırmıyorum. Belki de insanlar aynı oyunları oynuyorlar. Hayatlarını birbirine benzer oyunlarla geçiriyorlar. Ama biz başkayız değil mi? Evet. Biz herkesten başkayız. <gülüyor> Öyle olmak zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> belki size gülünç gelecek ama son günlerde garip bir kuruntuya kapıldım. Hayır anlatmayacağım. Ne olur anlat. Ne bileyim <gülüyor> sanki kendi isteğimle emekliye ayrılmamışım. Sanki emekliye bile ayrılmamışım. Sanki bana yeni bir görev verilmiş. Peki neden bana verilmiş bu görev? <gülüyor> Çok akıllı olduğum için mi? Çok bilgili olduğum için mi? Ne görevi? Sesler duyuyorum yeniden. Sanki benden başka kimse anlamıyor bu sesleri. Ama Atatürk'e sesler bunlar. Evet ama onu dinlerken sanıyorum ki bu sesleri kimse benim gibi hissetmiyor. Ben <Gülüyor> seveli kaynayıp... Sanki bu sesi yıllarca duymuşum da farkına varamamışım. Ne garip. Ya da başka şeyler hissettiğimi sanmışım. <gülüyor> Eskiden bir arkadaş vardı... ...ne zaman bu şarkıyı duysa... ...aman şu adamın altını söndürün diye çırpınırdı. <gülüyor> Biz de ne kadar gülerdik. Neden gülerdik? Ben artık gülemiyorum Turgut. Ben Turgut değilim. Ben artık o adamın altını söndürmek <gülüyor> istemiyorum Turgut. Turgut aklını başına topla... ...durum bildiğin gibi değil... Milletimizin heyecanına şahit oluyorum Turgut. Bu heyecanı anlatamazsam sanki bu sese ihanet etmiş olacağım Turgut. Kim bu Turgut? Ah, ah, Turgut mu? Demiştim Mustafa Çavuş gibi biri. Hmm. Hayatı hakkında hiçbir şey bilmediklerimizden biri. İşte hayatını nasıl yaşadığını bilmediğimiz başka türlü kahramanlarla doludur tarihimiz. Saffet! Hop buyur. <gülüyor> Safet ben artık Napolyon piyesleri yazmak istemiyorum. Ha <gülüyor> ne oldu böyle birden Coşkun Bey? Ben oldum artık Safet. Ha anlaşılıyor. Ben gerçek dediğiniz şeyi buldum Safet. Hangi gerçeği? Bizim gerçeğimizi canım. Ya o gerçek mi? Evet o gerçek. Biliyorsunuz Üstad biz de gerçeği bulanlar artık hiç konuşmazlar. Dur bakayım nasıl diyor Duyunuz. <gülüyor> Şimdi e, ama neyse işte bizde adettir. Gerçeği buldun mu susacaksın. Ben susmayacağım işte. Hep konuşacağım. Benim bulduğum gerçek başka türlü. Söylenilmezse olmaz. Aman peki peki neymiş? Biz büyük bir milletiz. Affet. Daha önce çok söylendi. Çok söylediler. Törenlerde, bayramlarda, birçok yerde, birçok tarihte. Dur bakayım. Hangi Aman tarihte öyle değil. Öyle değil. Biz büyük bir milletiz derken Aynı zamanda demek istiyorum ki... ...evet aynı zamanda biz çocuk kalmış bir milleti. Saffet. Çünkü her şeye çocuk gibi sevinir. Çocuk gibi üzüldük. Şey. Peki peki birçok tarihte törenlerde konuşan... Dur bakayım şurada yazıyor. Hayır yani. hayır onlar çocuk değil onlar. Bizi çocuk yerine koyan yabancılar. Onlar... ...bizden yana görünerek aslında içimizdeki sesleri boğmaya çalışanlar. Yani tam bağımsız Hayır, ve... hayır o da değil. Demek istiyorum ki dünyada... ...bizden başka hiçbir millet içimizdeki yabancılar bu heyecanı anlayamaz. Bize bu dünyada milletçe bir görev verildi Saffet. Yani hepimiz senin gibi emekliye ayrılmalıyız mı demek istiyorsun? Ne demek istediğimi anlıyorsun Saffet fakat korkuyorsun. Ciddi olmaktan. Hatta ciddi görünmekten korkuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> peki. Peki. Senin istediğin gibi yapalım. Bir oyun gibi koyalım meselemizi. <gülüyor> Sayın bayanlar baylar. Şimdi size bu münasebetle şurada Tam şu anda içinde doğmaya başlayan bir şiirimi okumaya çalışacağım. Ya aman aman sakın okumayın Coşkun Bey. Hangi çılgın Ay bana? <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi <gülüyor> de istiyorlar. Gerçeği gizleyemezsin Saffet. Tabii tabii en münasebetsiz zamanı da ortaya çıkar. Gerçek içimi yakıyor <gülüyor> Saffet. Hayır içki değil gerçek içimi yakıyor işte buyurun. Şu törenlerde konuşan içimdeki yabancı... Kalbimize saplanan ecnebi sahte sancı... İnsanlıktan emekli coşkun ermişin sesi... Tarih öğretmeliydi... Ahmet Cemal lisesi... <gülüyor> Bütün eski emenler gözünde soldu birden... Bir hiç olmak isterdi... Ve her şey oldu birden... Bende ezelden büyüklük istidatı var... Hangi deli kendisine zincir vurmuş şaşırdı. <gülüyor> Aman Üstad sonu biraz karışık oldu galiba. Hiçbir şeyin sonunu iyi getiremem. <gülüyor> Onu göstermek istedim. Çok güzeldi. Yani çok içten demek istedim. Şimdi ne yapmalıyım? <gülüyor> ne istersen. Seni dinlemek güzel. Sen de... Çocukça bir büyüklük var. <gülüyor> Kendimi rezil ettim? Kendimi rezil ettim? Ne hey, insafsız insanlar? Fakat gerçeğin yanında benim ne önemim var. Hayır hayır hayır şiir okuma. Peşine yapayım? Kendime hakim olamıyorum artık. Durmadan bir şeyler yapmam gerektiğini hissediyorum. <gülüyor> ne bileyim daha kolay bir şey yap. Ah, tamam notok söyle. Hem kafiye bulma zorluğu da yok. Ben okuyayım. Bir şey yok ya. Ay. Ah. Uyan ey yaralı patron. Öyle ya şiir söylemeyecektik. Tören yapılıyor patron. Ne no, Ne töreni? İnsanlığın uyanışı münasebetiyle kendi imkanlarımız dahilinde mütevazi bir anma töreni düzenledik de. Hmm. Merak etme giriş bedava. <gülüyor> i̇yi iyi o halde ben de yerimi alayım. <gülüyor> Buyurun seni dinliyoruz Coşkun Bey. Ey savallı milletim dinle. Şu anda hepimiz burada seni kurtarmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü ey milletim. Senin hakkında az gelişmiştir, geri kalmıştır gibi söylentiler dolaşıyor. Ey sevgili milletim neden böyle yapıyorsun? Neden az gelişiyorsun? Niçin bizden geri kalıyorsun? Bizler bu kadar çok gelişirken geri kaldığın için hiç utanmıyor musun? Hiç düşünmüyor musun ki sen neden geri kalıyorsun diye durmadan düşünmek yüzünden biz de istediğimiz kadar ilerleyemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak diye hayatı kendimizi seyrediyoruz. Fakir fukaranın hayatını anlatan zengin yazarlarımıza gece kulüplerinde içtikleri viskileri zehirli oluyor zehir. Zengin takımının hayatını gözlerimizin önüne sermeye çalışan meteliksiz yazarlarımızda aslında bu fakir milleti düşündükleri için küçük meyhanelerde tadıyla içemiyorlar. E şu fakir millet. Aslında seni anlatmıyoruz. Sefil ruhlarımızın korkak karanlığını anlatıyoruz. Hiç de onun için sana yanaşamıyoruz. Senin yanında bir sığıntı gibi yaşıyoruz. Hiç utanmıyor muyuz? Hiç utanmıyoruz. Sana kendimden örnek vermek istiyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, kendinden örnek verme. Hayır. Mi? Milletine hesap vermek istiyorum. Kendimle hesaplaşmak istiyorum. Yazmaya çalıştığım yarım yamalak oyunlarda değil. Gerçekten hesaplaşmak istiyorum kendimle. Fakat görüyorsun aziz milletim. Aydınlar kolumdan çekiyorlar. Beni yerime oturtmak istiyorlar. Hesaplaşma sırası kendilerine de gelir diye korkuyorlar. Onlara kötü örnek olurum diye korkuyorlar. Ey zavallı aydınlar dinleyin. Dinlemiyoruz. Aman Coşkun Bey yeter artık. Hadi. Yetmez. Hadi, hadi. Bu fırsat Oo. bir daha elime geçmez. Oo. Bu fırsatı ben bile kendime bir daha vermem. Ey sevgili millet, ...kendim de bu cesareti bulmak için... ...dünya kadar içki... ...çok kısa bir süre içinde içmiş buluyorum. Millet bu sözlerden anlamaz. Ve böylece samimiyet muhranına... ...kapılmış bulunuyorum ve şunu biliniz ki... ...yıllardır bütün paramı... ...içkiye yatırmış bulunuyorum ve... ...şimdi karımın kazandığı parayı da... ...içkiye yatırıyorum... ...ve karımın evi geçindirmek için... ...dikiş dikmesini bilmezlikten geliyorum ve... ...her şeyi bilmezlikten gelmiş... ...bulunuyorum... Biraz daha rahat yaşayabilmek için evlendiğimi, sevmediğim bir kadının yanına sığındığımı, kaynanamın bunadığını, oğlumun serseri olduğunu resmen ve açıkça bilmezlikten geliyorum. Bizi de kendinizi de üzüyorsunuz Sen ama. karışma. Ben kendimden hesap soruyorum. Ya bunu yalnız olduğunuz bir sırada yapsanız acaba? Olmaz. Yalnız insan kendine acır. Peki bu acımasız hesaplaşmanızın sonu ne olacak? Suçlu olduğum anlaşılacak. Ve hayatıma kendi ellerimle sormayın. Aman sakın. Böyle hesaplaşma olmaz. Sen başka türlü görünmeye çalışmakla birlikte aslında kendine acındırmak istiyorsun. Eee. Tabii. Sen de korkma. <gülüyor> Bizim gibiler ancak oyunlarda ölür. Bizim gibiler düşünceleri yüzünden ölmez merak etme. Her zaman millet birbirini öldürür. Biz sadece seyrederiz onları. Ah, oyunlar yüzünden geldi bunlar başınıza üstad. Senin yüzünden oldu. O yanları başıma sarmasaydın ikide bir de ölümü düşünmek zorunda kalmayacaktım Aslında Şimdiye kadar Kim bilir kaç kere öldüm Evlendiğim gece Yani çok sarhoş olduğum gecelerden biri Evet o gece öldüm Çünkü çok sarhoştum Ondan bir gece önce de Bile sarhoştum Ondan iki gün sonra da Karımın parasını içkiye yatırdığım Ve işler yapacağım diye batırdığım zamanlarda ve sevgili milletim şimdi utanmıyorum artık. Hiç utanmadan. Sanki hiç ölmemişim gibi. Eve gelenlere hoş geldiniz diyorum. Giderlerken de güle güle diyorum. Ve sanki karım dikiş dikmiyormuş gibi. Sanki eski borçlarım yüzünden iki de bir de kapım aşındırılmıyormuş gibi. Sanki insanmışım gibi. Yine buyurun bekleriz Ne var ne yok. İyilik sağlık oynuyorum. Her gün. Hayır, hoş gelmediniz. Ne iyilik, ne, ne sağlık. Ay. Ay, ay ne oldu, ne var? Merak etmeyin. Ay. Benim gibi korkaklara bir şey olmaz. Ama biz seni seviyoruz. İşte yine cezalandırıldım. Saçmalama, bir şey yapmadın. Bir şey yapmadığım için cezalandırıldım. Büyük adam rolü oynayarak zavallı milletime nutuk çektiğim için cezalandırıldım. Öyle olsaydı bu zavallı milletin başında kim kalırdı bugün? Seni gerçekten seviyoruz. Evet. Seni seviyorum. Evet, evet. Hayır, hayır beni sevmeyin. Ben hep endişe içinde yaşamak istiyorum. Böylesi daha iyi geliyor bana. Korkuyorum. Safet eve dönmek istiyorum. Artık dönemezsiniz Joşkun Bey. Artık hayatınızı sonuna kadar oynamalısınız. Bir kere başladınız. Zavallı milletimize örnek olacaksınız artık Bir kere gerçeği buldunuz Hep onun peşinden gitmelisiniz artık Size bağlanan ümitleri boşa çıkaramazsınız <gülüyor> Hayat kadar büyük oyunlar yazacaksın artık Beni öptün Efendim milletimizden küçük bir hediye <gülüyor> Demek Demek benim de bir söyleyecek sözüm var Demek beni de dinleyenler olacak Demek bütün yaşantımın anlamı varmış Günün anlam ve önemini belirten son konuşmayı yapıyorum. Burada dostlar arasında bulunuyorum. Eksik olmasınlar benim için cesaret verici sözler söylediler. Hepinizin beni seyrederek acı ve mutlu duygularımı paylaşacağınızdan asla şüphem yok. Yalnız şunu iyi biliniz ki. Kahramanlar oyunlarını ve kaderlerini yalnız yaşarlar. İtimadınıza layık olmaya çalışacağımız söz veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <gülüyor> Safet Bey, <gülüyor> buyurun. Yazınız Safet Bey. İnsanlar şimdilik kaydıyla verdiğim kısa bildirimi yap. Muharrir Joşkun tarafından. Aziz milletime bildirilmiştir. Acele etmeyin. Yerlerinizden ayrılmayın. İkinci bildirime kadar bekleyin. Pek yakında geliyor. Oyunlarla yaşayanlar. Yazan Oğuz Atay. Yöneten Ergün Uşıl. Geçen gün meyhanede attığım nutuk en çok bana tesir etti galiba Saffet. Artık yerli oyunlar yazmaya başladım. Heh, daha önce yabancı oyunlar mı yazıyordun? Evet, şu zavallı milletime yabancı gelen oyunlarla uğraşıyordum. Artık Napolyon'a paydos, yerli paşalarla uğraşacağım artık. Ne var ki, Baltacı Mehmet Paşa'nın Katerina'ya duyduğu aşkı bir türlü tahlil edemiyorum. Tahlilizade Fikri Efendi'nin... Baltacı Mehmet Paşa'nın hissiyati ruhiyesini okumadın demek. Saçmalama Saffet. E neden canım? Bu konuda bir sürü de roman yazıldı. Baltacı çadırında Katerina'yı saat beş çayına beklerken zıt hislerle mücadele ediyordu. Acaba Osmanlı gururunu bir yana bırakarak kadını müptedi bir aşık gibi mi beklemeliydi? Yoksa devleti Ali Osman'ın heybetine yaraşan... Saçmalama! Hem beş çayı da nereden çıktı? Şimdi kadın İngiliz tesirinde de ona incelik ediyor. Sabırsızlıkla çadırın kapısında nöbet bekleyen emir çavuşuna seslendi. Kim sabırsız? Anlaşılmıyor. E, Baltacı da, emir çavuşu da. Şimdi muhakkak çavuş köylü şivesini taklit eder. Baltacıya cevap verirken. Başam, sen bu garı eşlahtan seviyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya tarihi piyeslerde köylülerin konuşması çok mu gerekli? Elbette. Dinle. 7. Hmm. ordunun Kutbül Sehra seferi sırasında Hüseyin Sıtkı Serdar Paşa bir neferle konuşuyor. Hmm, al, ver, ver al bakalım, bakayım. oku. Tamam dur. <gülüyor> Ey neferi bir haber. muharebeyi Azam'ın bu şedid lahzasında bu denli gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde ne halt ediyorsun? E, düşman dopçusunu gözlüyorsun paşam. <gülüyor> ya bu cahil nefer. Paşa'nın sözlerini nasıl anladı peki? E, ne yapsın fakire yalnız son iki kelimesi yetti. <gülüyor> <gülüyor> Okumuş yazmış takımı genellikle halkın anlayacağı birkaç söz ederler nutuklarının sonunda. Nasıl diyorlar? Halkla aramızdaki diyalog kurulsun diye. <gülüyor> Neyse biz kendi diyaloglarımıza gelelim. Safet, önce şunu belirtmek isterim. Bu oyunda bir şairimizin çok yerinde olarak belirttikleri gibi ne içindeyiz zamanın ne de tam dışında. Ya da bunun gibi bir şey işte. Ver bakayım. Ee, büyük bir devlet dairesi, büyük bir masa, büyük bir nazır. Nazır büyük bir zile basar. Büyük bir zır sesi, büyük Hı -hı. bir odacı. Buyur. <gülüyor> Beni arayan oldu mu? Siz kimsiniz? Ben Nazırım. Öyleyse bekleme odasında hüsnü cenap olduğunu ileri süren biri sizinle görüşmek istiyor. E ama Coşkun Bey, odacıyla Nazır'ın durumları biraz tuhaf. E canım bana yeni bir oyun vermiştin ya. Hani insanlar Hı -hı. gözlerini boşluğa dikerek birbirini tanımıyormuş gibi konuşuyorlardı. Yahu onlar gerçeküstü. Ya, yani oyunda soyutlama var. Siz şimdi neyi kastederek... Canım onu... benim de kasıtlı hareket etmiş olman mümkündür. Hmm. Neyse. Şimdi ben nazır oluyorum. Yani Ahmet Fehim Bey oluyorum. Sen de Hüsnü Cenap oluyorsun. Bir dakika bir dakika. Neden ben nazır olmuyorum? Canım bu iki adam da aynı derecede yüksek merak etme. Dinle. Hüsnü Cenab Bey girer. <gülüyor> Canım sıkılıyor dostum. Ya Coşkun. Hı. Nedense bu iki adam birbirini tanıdı. Canım onlar eski dost. Ha, tamam. Ne oldu dostum? Kenan Refik gene münasebetsiz bir makale yazmış. Hmm, tramvay şebekesindeki arızayı mı tenkit ediyor? Yok canım. Resmen hükümeti tenkit ediyor herif. Hmm, ben ona Rumeli kulübünde bu akşam münasip bir tarzda ikazda bulunurum. Merak etmeyin adamımızdır. Söyle bakalım. Seni hangi rüzgar attı buraya? Ah, canım sıkılıyor. Bizim Mahdum Bey yine Laleli'de beyanname dağıtmış. Eee? Zabıta beyannamelere ve de Mahdum Bey'e el koymuş. Tahkikatı Refik Şeffaf Bey idare ediyormuş. Ben kendisine şark kulübünde bu akşam münasip bir tarzda ikazda bulunurum. Hmm. Merak etmeyin adamımızdır. Hmm. Rasim'in son kitabını gördünüz mü? Bizim Rasim'in mi? Evet. Hangi kitabı? Efendim, İnkılap Cinsleri ve Cinsel İnkılap. Aa, toplattık. Eyvah, eyvah. Daha alamamıştım. Merak etme, bende fazla bir tane var. Kitabı neşreden Salih, biliyorsun adamımızdır. Hı. Bu sabah kendisine uğramıştım. Hı. Yeni çıkan bütün yasak kitapları aldım. Hı. Bak işte, tabii arada yasak olmayanlar da var. Yahu bu kitapların hepsini aynı matbaamı neşrediyor. Ah, ah. Cemiyete faydalı kitapları neşredebilmek için en mükemmel satan kitapları da basmaya mecbur kalıyor. Hmm, bir bakalım şunlara. Bakalım. <gülüyor> Cemiyeti yükselten eserler. İnkılap cinsleri ve cinsel inkılap. Gangster, Alkapan'un gizli aşkları. Neden cemiyetçilik? Turgut Reis'in Malta Seferi. Parma Manastırı. Aşk ve kin. el fetihül ül ahlak Entelektüellere sesleniyoruz. Batıdan örnek almalıyız beyler. Kağını gıcırtısı. Milli roman. İslam zaviyesinden müstadil garplılaşmanın zararları. Garplılaşmadan ne zarar gördük sanki? İdealist bir Jön Türk'ün teklifleri. Evlilik ve cinsi hayatta... Aşırı uçların zararları. Cemiyetin alfabesi. Cinsi hayata giriş. Fabrikadan çıkış yoktu. Şehir romanı. Hamlet. İblis. İnek. 40 ayak ve bir cinayetin anatomisi. Siyasi iktisadın 10 temel kaidesi. Sevişmede 10 temel pozisyon. İslam'da cihat. Kaleci cihatın itirafları o goller yenir miydi? Büyük felsefecilerin aşkları. Aşk felsefesi. Artık savaşmalıyız. Barış yolları. Savaş ve barış. Bir gönül sırdaşı. Cami Safeni'nin hayatı. Gönlümü gökte buldum. Savaş pilotu Jean Val Sol'ün anaları. Tarık Bin Ziyat. Gönlümdeki Paris'in yabancısı. Yabancı sermaye ve 1881 duyunu umumi Umumiye evrak Perişanı hakkında arazi mülkiyeti bakımından tetkikler. Ah, bu çok güzel oldu. <gülüyor> Arjantin'de halk hareketleri. Hindistan'da Paryalar. Yüz tanınmış operadan Aryalar. cümbüş Artin Efendi'nin hayatı, musiki ve medeniyet. Berlin'i bombaladım. Tanzanya'dan geliyorum. La Salinas Vadisi'nde. Yurdumuzu tanıyalım. Çukurova Ekmeği. Ekmek ve Şarap. Köyün ağababası. La Senfoni Pastoral. Pastırma Günlüğü. Zavallı Selim. Şehirdeki Dehşet. Çarığımın Tozu. Pierre ile Meri. Az gelişmiş ülkelerde geri kalmış sorunlar. E çok gelişmiş ülkelerden sevgilerle. Bir muhabirin notları. ile Dimle. Suç ve ceza. Sanat ve para. Tavuklar Uçarken. 8. Yüzyılda Selçuk Sendikacılığı. 9. yüzyılda doluca dokumacılığı 10. cephede hiçbir şey yok 11. ziraat kongresinin kapitalist ve sosyalist ekonomilerini müdafaa eden zabıtları 12. defa söylüyorum halkın ekmeğiyle oynanmaz 13'ü nasıl tutturdum bir totocunun gizli ifşaatı Hisli duygular Takip peşinde Türkçeyi öğrenelim Uğursuz yemek Açlar sofrası İş adamları ve sanatçılar hangi yemekleri severler? Önce kültür çorbası Önce hürriyet bana yine o çorbadan verilmedi. Neden bütün yiyecekler ortadan kaldırılıyor? Yahu anne ben çalışırken ikide bir de rahatsız etmeyin demedim mi size? Huzurumda böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Cemil Paşa'ya şikayet edeceğim seni. Cemil Paşa falan kalmadı artık. Nasıl kalmazmış? Daha geçen gün geldi. Sen görmeyeli çok değişti Cemil Paşa. Ne oldu? Başkan oldu. <gülüyor> ben Cemil Paşa'yım Saadet kızım. O ne biçim Cemil Paşa oğlum coşku? Başında şapka var. Değişti dedik ya. <gülüyor> Nasılsın kızım Saadet? <gülüyor> İyiyim efendim sağ olun. Allah'tan şapkadan başka bir değişme yok paşamızda. Sizi biraz değişmiş gördüm paşam. E, başkan oldum Saadet. Yo yo maşallah size bir şey olmamış. Yo yo seçimlere girdim hepsini yendim. Bir tarafınıza bir şey olmadı ya. <gülüyor> Merak etme iyiyim. Sana da iyi bakıyorlar mı burada Saadet? Rahatın yerinde mi? İyiyim efendim eksik olmayın. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yalnız... Damadım hayırsız çıktı paşa. Hmm. Bütün parasını içkiye yatırdı. Hmm. Benim de altınlarımı bozdurup kitap işinde batırdı. Ya, zaten konu komşu birlik olup yalvarmışlardı. Kızını öğretmene verme demişlerdi. İmzasız mektuplar bile yazmışlardı. Damadımın emrinde yüzlerce talebe varmış. Mahiyetimde çok talebe var diyordu. <gülüyor> Cemil Paşa'nın mayetinde nazırlar çalışıyor dedim. Kızma ağlıyordu huzurumda. Anneciğim beni bu adama vermeyin diyordu. <gülüyor> Onun sözümü dinlenirdi. Büyüklere hürmet vardı. Anne ben okumak istiyorum. Neden beni mektepten çıkarıyorsunuz? Neden bu adama vermek istiyorsunuz? Huzurumda böyle konuşuyordu. Ağlıyordu. Enstitüye gidiyordu. Enstitüye bitirmek istiyordu. Beni bu adama verdiğiniz için pişman olacaksınız diyordu. Huzurumda böyle konuşuyordu. Huzurumda böyle konuşmayı nasıl cesaret ediyordu. Ha, biz Cemil Paşa'nın mahiyetinde yetiştik dedim. Ben bir kere söz verdim. İşte şimdi hayırsız bir damatla oturuyoruz efendim. Üstelik mütekayet oldu. Anlıyor musunuz? Her şeyden mütekayet oldu. Kızım çalışıyor, dikiş dikiyor. Huzurum dağılıyordu. Şimdi beni erkenden yatırıyorlar. Ama ben sesimi çıkarmıyorum. Hele bir sabah olsun. Cemil Paşa ziyaretlerine başlasın. Yaveriniz geldi başkanım. Sizi cepheden çağırıyorlar. Başka filan değil o Cemil Paşa'mız bizim. Peki yaveriniz neden kalpaklı paşam? Ee, ee, şey, ne şey, ne şey oldu. Ee, ko koalisyon yaptık da. Yapmayayım paşam. Siz de kalpak ki. Ee, ben bu oyunu tutmadım. Biraz bayağı değil mi bu? İdare et Safet. Savaştan dönmüşüm yorgunum yaver. Vaziyeti padişaha haber ver. Aha, demek padişah efendimiz burada. Aha. Eğer kazanılmışsa zafer biraz tebessüm eder sultan alınca haberi. Çünkü bozuk sinirleri. Aha, neden bozuk çalıyor sultan? Çünkü dönerken topkapıdan hızla yaklaştı bir gariban sultanın arabasına yandan üç el ateş etti. Dan dan. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Sultanı Ali Osman gitti mi elden? Hayır. Sadece köhne beygirlerden biri vuruldu. Sultanın arabası bir iki sıyrıkla atlattı kazayı. Bir de tutayım derken garibanı, yaverin sökük sırması yırtıldı. Ah. e biz de savaşa değildik hazır. Sakattı iki paşa bir nazır. Bu eksik kadroyla ne yapılır? İklim de eyledi bizi telef. İki bir ki maalesef. <gülüyor> <gülüyor> coşkun mergü, coşkun mergü. Galerinizin de mi adı Coşkun Paşa? <gülüyor> Neden kızıyorsun? Tanzimattan beri durmadan yenilmiyor muyuz? <gülüyor> Canım şimdi gerçeği bulmadık mı? Ya henüz... Şimdi biz biliyoruz gerçeği. Bulvar komedilerinin Napolyon piyeslerinin ötesinde. Eyvah karım geldi. Gene ne dönüyor burada Coşkun Miralay Coşkun Bey de teşrif etti bugün Cemil Paşa ile birlikte Bu kadını büsbütün çıldırtacaksınız Anne gel içeri gidelim olmaz, seninle Olmaz olmaz Miralay Coşkun Bey padişaha süper Ya istemiyorum Yok. seni istemiyorum hadi anne, hadi gel, Miralay gel. Coşkun Bey kurtarın beni Padişahı anlatın bana ne olur. Benim de zaten teftişim var. Aha. Gitmek zorundayım. <gülüyor> e tekrar teşrif ediniz lütfen. Hep böyle teftişlere gider. Teftişlerden gelir. Memleketi durmadan teftiş ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Geve buyurun paşam. Teftişiniz uzun sürmesin. Bir dahaki sefere kalpaklı gelin olmaz mı? Teşkıyalar hep kapatıyorlar beni buraya niye hapsediyorsunuz? Dahiliye vekiline şikayet edeceğim. Ne yaptım size? Dahiliye vekilini istiyorum. Buyurun Saadet Hanım. Bunlar kitap okuyorlar paşam. Hepsini de benim yüklükte saklıyorlar kitapları alın beni bırakın. Tabii efendim. Hı. Yeter artık Coşkun. E bütün kabaat onda efendim. Beni hep safvet azdırıyor. E kendi kendini hazırladı efendim. Bütün soytarılıkları Coşkun abi akıl ediyor. Lütfen git yüzünü yıka Coşkun. <gülüyor> ya gideyim bari. Siz de oyunlarımıza katılmak istemez misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Efendim Küçük yaşantıların ötesine geçerek Tıpkı renkli filmlerde olduğu gibi O güzel başınıza buyruk bir hayat fırtınasının ortasında Uzun boylu uzun saçlı bir erkek kahramanla birlikte Çılgın maceralar yaşamak istemez misiniz Hülya Şey benim adım Hülya değil ki <gülüyor> Siz artık Hülya'sınız Aydansınız Şeyda'sınız Bütün fotoğraman kahramanların hepsi birdensiniz Artık çevrenizin baskısından kurtulmuşsunuz. Fakir bir şarkıcı olarak hayata atıldığınız günler geride kalmış. Sizin sesiniz muhakkak çok güzeldir. <gülüyor> Ay pek değildir. Öyle mi? Ee, olsun olsun olsun. Önce önce film artisti olursunuz o zaman. Sesiniz hemen güzelleşir. Ay. Müzik dünyasının uzun saçlı bir bestecisi size vuruluyor. Ay. Perişan Kadınım şarkısını yapıyor sırf sizin için. <gülüyor> Fakat siz SAS heyetindeki esmer delikanlıyı seviyorsunuz. Hayır, ona acıyorsunuz. Hayır, onu yükseltmek istiyorsunuz. Delikanlı da size layık olmak için yanıp tutuşuyor. Sizin uğrunuza konservatuvara bile giriyor. Fakat ne yazık ki notaları akla ermiyor. Üstelik evli. Karısı da kötürüm. Uzun saçlı besteci de sizin için on yüz bin şarkı yazıyor. Bütün plaklarını ayaklarınızın dibine seriyor. Hayır, ona elimden alamazlar. E hayatın kanunu bu, önüne geçilemiyor. Esmer kemancı da hayatın kanunlarının bütün maddelerine karşı geliyor, insanlıktan nefret ediyor, onları zehirlemek için şarkılar düşünüyor. Bütün aşağılık şarkıları dinliyor gece gündüz. Sonunda hepsinden daha aşağılık sesler ve sözler buluyor. Kemanla bağlamayı ve hatta orgu birleştiriyor. Önüne hiç kimse çıkamıyor çünkü bütün ezilenler ve neden ezildiklerini bilmeyenler ondan yana çıkıyor. ...bütün kahvelerde, arabalarda, oyun yerlerinde onun kahredici sesi duyuluyor. Aa, Sizi de büyülüyor sonunda. Her şeyinizi bir anda terk edip onun zehirleyici büyüsüne kapılıp gidiyorsunuz. Acı ve ıstırapla. Aa, yok, hayır. O zaman küçük kaderinizi yaşıyorsunuz. Küçük mahallenizin küçük evinde küçük kısmetinizi bekliyorsunuz. Küçük odanızda küçük Aa. çeyizlerinizi dikiyorsunuz. Artık adınız ne Hülya ne Şeyda... Kadriye oldunuz. Artık saçları dökülmüş dilaveri bekliyorsunuz aslında. Dilaver de size gelmek için emekli olmayı bekliyor. Peki ikisinin ortası yok mu acaba? Hayır. Büyük kaderlerin vahşi çağrısına kulaklarını tıklayanlar ...kadriye ya da dilaver olmak zorundadır. Ha. Bütün kadriyeler de dilaverlerin çoraplarını yamamak zorundadır. Dilaver de... ...gittikçe renksizleşen kadriye yerine... ...dergilerindeki kadın çamaşırı reklamlarına bakıyor. Ha. Dilaver... İçmeyip de ne halt edeceksin derbeder. Coşkun çok ileri gidiyorsun. Gidelim Coşkun. Hiç kimse kendi ülkesinde peygamber olamaz. Gidelim. O şarkıcı kızı bulalım ona beste yapalım. <gülüyor> Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar ah, İşte böyle. Şarkıcı kızı aramaya gel. <gülüyor> Hangi besteci olarak? Bilmem. Hangisi ciddiydi? Artık hayatımın yarısını yaşıyorum, yarısını oynuyorum. Bence Esmer Kemancı daha ciddi. Evet ben ezilenden yanayım. İçim siyah, sıbahtım siyah. Kemanım kat kat siyah zalim. Alçak kadın beni mahvettin eyvah. <gülüyor> zalim de olsam senden yanayım. Hayatımla oynuyorum. Fakat bana acıyın çünkü oyunlara ihtiyacım var. Ne var ki hiçbir şeyin sonunu getiremiyorum. Oyunlarım hep yarıda kalıyor fakat sizi sonuna kadar seviyorum. ...bunu daha ciddi söyleyebilirsin. Seni seviyorum. Çünkü başka çarem yok. Doğru, doğru. Teşekkür ederim. İçkiye devam. Başka çarem yok. Sanki ben bu adamı daha önce evet. görmüştüm. Sanki her yaptığım işi engellemeye çalışıyor bu adam. <gülüyor> Bir şey söylüyordun. Evet. Nerede kalmıştım? Evet, sizi seviyordum... Çünkü başka çarem kalmamıştı. Göreceksiniz sevgilim neler yapacağım. Artık hayatımı ve istikbalimi önünüze seriyorum. Sizi alarak uzaklara kaçacağım. Gene mi? Buyurun. Olsun. <gülüyor> Bana yapılan bu hareketlerden sonra bu evde artık kalamam. Yani misafirlerin önünde yapılanlardan. Sonra Kalım. Ah, ah, bütün ömrümü o evde mi geçireceğimi sanıyorsun? Saadetli ne yapacaksın bu borçayı? Hiç. Belki Cemil Paşa'lara kadar bir uzanırım dedim. Sen zahmet etme. Hı -hı. Ben Cemil Paşa'yı getiririm buraya. Göreceksin Cemile'ye neler yapacağım. Artık yıllarca dillerde destan olacak <gülüyor> yaptıklarım. <gülüyor> Ne yapacaksın? Yazacağım oyunda onu rezil edeceğim. <gülüyor> Terk edilmiş bir kadın durumuna düşecek. Görüyorsun herkes bana karşı. Bana inanmıyorsun değil mi? <gülüyor> Bu evde artık daha fazla kalamam Cemile. Yalnız başıma gerçekleştirmek istediğim şeyler var. Yoksa başka bir kadını var hayatında Coşkun? Hayır Cemile. Aşktan da üstün şeyler var benim için. Milletim için çalışacağım artık. Geçen gün herkesin içinde söz verdim. Zavallı milletime söz verdim. Ona gerçek oyunlar yazacağım artık. Birlikte yazarız Coşkun. Olmaz. Evden ayrılıyorum ve bütün servetimi sana bırakıyorum. Hangi serveti bırakıyorsun Coşkun? Öyle ya saçmalama Emel. Sen benden yana değil misin? Oğlumuzu bırakıyorum sana Cemile. Oğlumuzu mu? Ona şimdiye kadar ne verdin ki? Başka çaremiz yok Cemile. İkimiz de artık kendi hayatımızı yaşamalıyız. Göreceksin bu ikimiz için de iyi olacak. Allah ısmarladık Cemile. Seni anlıyorum Coşkun. Göğsünü dolduran kırıklara rağmen sana hak veriyorum. Güle güle Coşkun. Elveda Cemile. Sana iyi bakamadım. Beni affet kendine iyi bak. Bu hayata artık tahammül edemiyorum Cemil Paşacım. Bu evde bana bir sığıntı muamelesi yapıyorlar paşam. Hiçbir şey vermiyorlar bana. Hiçbir şey. Bir hapishanede yaşıyorum. Bir hapishanede yaşıyorum muhterem paşam. Bana hayat hakkı tanımıyorlar. Ama onlara göstereceğiz değil mi paşam? <Gülüyor> Saadet hanım ben geldim Cemil paşa geldi büyük kurtarıcın geldi Saadet hanım neredesin yahu Allah Allah bu moruk da nereye gitti Saadet hanım hangi cehenneme gittin bak cepheden seni görmek için geldim Saadet nine nereye gittin Saadet nine Saadet nine Bu ne kılı kıyafet? Ne hakla kıyafet kanununa aykırı bir durumda dolaşıyorsunuz? Ee, şey, Saadet Nine evden kaçmıştı da acele cepheden döndüğüm için Kedilerin ben... içinde kaldık. Oğlum bu maskaralık nereden icap etti? Karakolda tiyatro mu oynuyoruz? Ne, evet, şey hayır. Yani bir bakma. Saadet Nine Cemil Paşa'ya kaçacaktı da ninem gitmesin diye ben Cemil Paşa kılığına girdim. Ondan böyle oldu. Tövbe tövbe. Tiyatroda bile olmaz bu kadar rezalet. Hem bu yaştan sonra neden elin adamı da kaçsın yine? Çoktandır kaçmak istiyordu. Bizim Emin havası Onu nerede buldunuz? Muhterem paşam. Size gelmek için tam üç tane cadde geçtim. Az kalsın eziliyordum. Ben görmeyeli her şey çok kalabalıklaşmış. Paşam bu yaveriniz. Beni de bu oyuna karıştırmayın rica ederim. Artık hiç kimsem kalmadı paşam. Bütün ümidim sizde. Ne olur beni himayenize alın. Merak etmeyin. Burada e, emniyettesiniz. Hı hı. Hadi bakalım hadi. Hadi herkesin işi gücü var. Gidin oyununuzu evinizde oynayın. Şunu imzalayın. Kadını da teslim alın. Bu kıyafetleri sokaklarda dolaşamazsınız ki. Neyse sizi arabaya kadar götüreyim hadi. Ee, Saadet Hanım... Sizi yaverin arabasıyla götüreceğim. Bir daha paşanın sözünden çıkma olur mu teyzeciğim? Kimse inanmıyordu ama ben biliyordum Cemil Paşa'nın beni götüreceğini biliyordum. Seninle konuşmak istiyorum artık. Ya... Allah Bu ev niye karanlık böyle? Seninle kon... Ne var? Neden ağlıyorsun? Sen bu evin dışında... Nelerle uğraşıyorsun Coşkun? Oyun provası yapıyorduk. Elektrik neden yanmıyor? Bugün ne yaptın? Elektrik parasını yatıracaktın hani. Ah! ah. Nasıl unuttum... Bugünlerde her şeyi unutuyorum. Bugünlerde neden her şeyi unutuyorsun coşkun? Bunun için mi ağlıyorsun? Hayır. Annem evden kaçmış ve Ümit de peşinden aramaya gitmiş. Kim bilir kadına gene ne yaptın? Bir şey yaptığımı <gülüyor> hatırlamıyorum. Her şeyi unutuyorsun. Belki bugün tiyatroya gitmeyi de unutmuşsundur. Ne demek istiyorsun? Servet Bey aradı seni. Bugün tiyatroya gidecekmişsin. Ha evet şey... Bir oyun hazırlıyordum da biraz çalışmalıyım. Coşkun. Evet. Beni dinler misin biraz? Evet. Lütfen bana bakar mısın? Evet. Coşkun, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ben de seninle konuşacaktım. Bu tiyatro işini bırakmanı istiyorum. Bu bu ne yaptıklarını bilmeyen maceracıların arasında ne işin var senin? Hayatta bir kere olsun aklını başına toplamalısın. Bu insanlarla artık görüşmemelisin Ceyda. Nasıl olur? Beni bekliyorlar yazdığım oyunu. Kim senin seni beklediği yok. Olmaz. Bekliyorlar. Beni herkes bekliyor. İnsanlar, gerçekler ben ben bazı gerçeklere vardığımı sanıyorum. Ülkemizin insanlarına söyleyecek şeylerim var. Evet ciddi söylüyorum insanlarımızın düzeni... Için... Önce kendi düzenini düşünsen iyi olur. Evet doğru dürüst bir işe girip çalışmalısın. Olmaz söz verdim nasıl olur? Hiçbir şey olmaz merak etme seni hemen unuturlar. Hemen senin gibi şaşkın bir başkasını bulurlar. Ben böylelerini çok iyi bilirim. Bazı şeyleri bilmesen ne iyi olacak. Hayır oyunlarımı sürdüreceğim ben anlıyor musun? Sürdüremiyorsun ki. Anladığıma göre hep yarım bırakıyorsun onları. Onlara bu işten vazgeçtiğini söyleyeceksin Coşkun. Hatta söylemene de gerek yok. Gitmezsin olur biter. Oyunlarla geçirilecek vakti yok insanların. Ben amcamla konuştum. Sana şirkette hemen bir iş bulacak. Şirket mi? Böylece dedikodular da sona erecek. Ne dedikodusu? Reklamlara çıkan bir kız varmış. Seni onunla görmüşler. Aman Allah'ım. Bu evde kalırsam gerçekten unutacaklar beni. Ne hakla sen bütün suçu bu eve bu evdekilere. Paşam burası daha çok bizim damadın evine benziyor bana kalırsa. Anne sen neredesin neredesin sen? <gülüyor> Muhterem paşam zannediyorum ben bu evde bulunuyordum. Bu kadını gene sen mi çıldırttın? Ben bu evde artık yaşamak istemiyorum paşam. Bunu daha evvel arz etmiştim zannedersem. Saadet ninenin ne istediğini görmüyor musun anne? Neden herkesin hayallerini yıkmak istiyorsun? Şöyle e, kanepeye otur Saadet. <gülüyor> Teşekkür e, Bugün biraz heyecanlı şeyler oldu da biraz yoruldun galiba Saadet. <gülüyor> e, burası bizim yaverin evi. Aa. Çat, Evime şeref verdiniz paşam. Müsaadenizle. Şey, Coşkun Bey, temsil vaziyetleri nasıl gidiyor? Yaverinizin de mi adı Coşkun Paşa'm? Bunu daha önce de biliyordun Saadet. Aa, öyle ya biliyordu. Yazıyor musunuz Coşkun Bey? Ay, benim de hayırsız bir damadım vardı Coşkun Bey. Şey yazıyordu şey, oyun. Birilerine oyun oynuyordu galiba. Bizim oyunlarla geçirecek vaktimiz yoksa Adet Hanım. Bu hanım kim? Bu oyunda ben yokum. Biz gerçekleri yazıyoruz Saadet Hanım. Daha savaşın tozu dumanı üstümüzden gitmeden... ...zavallı milletimize gerçekleri göstermek de bize düştü. Muhaliflerimizin üstüne yürüyoruz. Onları görüyorum paşam. Üstlerine yürüyelim mi paşam? İki kişiyle mi? Düşmanlarınız kalabalık mı? Her yerde düşmanları vardı. Gizli ve açık düşmanları. Bu evde düşmanlar var. Perdelerin arkasında bile. Bu kadar kalabalık düşmanları da nereden bulmuş? Düşmanları sembolik yani. Ecnebi düşmanlar diyeyim. Aman efendim ecnebilere dikkat edin bilhassa. Hazır düşmanlarını yenerken... ...bizim damatla Şımarık oğlunda da versin olmaz mı? Herkesi bitireceğim. <gülüyor> Cemile'yi bile işte arkamda bir düşman oraya saklanmış beni gözlüyor. Aman aman coşku Bey dikkat et. Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Saadet nene ne oldu? Ay bacağım bacağım çok ötüyor. Anne. Ay <gülüyor> <gülüyor> Hangi bacağın? Ay. <gülüyor> Eyvah <Of>. yaralandı. Gürültülü <gülüyor> oyunuz bitmedi mi? Ne Cem oldu yine? <gülüyor> Cemil Paşa cepheden yeni dönmüştü. Siz cephedeyken beni çok üzdüler paşam dedi Saadet. Ya. Üzülme Saadet denildi kendisine ve artık her şey düzelecek <gülüyor> dendi. Bütün ızdırapların sona erecek. Ay, ay, ay, ay. Beni artık yanınızdan hiç ayırmayacaksınız değil mi paşam dedi Saadet. Aa. Tabii Saadet denildi kendisine. Fakat şimdi biraz işim var. Ben cephede savaşırken çok evrak birikmiş. Onları imzalamak gerek. Ben cephede savaşırken çok düşman birikmiş. Onları tepelemek gerek. Beni de yanınıza alın diye yalvardı Saadet Ay. Hanım. Sizi gölge gibi takip ederim. Evet denildi kendisine Cemil Paşa tarafından. Artık bir dediğin iki edilmeyecek. Oh. Saadet Hanım'ın bir dediği iki edilmedi. Birlikte kapıya doğru yürüdüler... Yaver koştu, önden yol açtı. Açsana. Önce gidildi, birikmiş evrak imzalandı. Sonra evrak binasından çıkarak arabalarına doğru yürümeye başladı. Şimdi sıra düşmanlarına yani iç düşmanlara gelmişti. Ne yazık ki biraz geç kalınmıştı. Arabanın karşısına tesadüf eden fener direğinin arkasına... ...en azılı düşman Akil Fikret Mecazi saklanmıştı. Ve onlar daha arabaya binmeden iki el ateş etti. Aa. Tabancanın kendilerine tevcih edildiğini gören Saadet Hanım kurşunların önüne atılmakta bir an bile tereddüt etmedi. Cesur kadındı. Artık böyle saadetler kalmadı. Evet hazin bir son. Fakat mutlu bir başlangıç. Oh ninem bayıldı galiba. Ve Cemil Paşa dört yaverine aynı anda emir verdi. Soylu kadını bu dehşet verici evin dehşet verici sahnesinden alın ve yüksek bir yere taşıyın. Hepiniz çıldırmışsınız siz. Bütün dünya çıldırmış. Ve onları yazmak üzere ben gönderilmişim. Sağdan çıkarlar. <Gülüyor> ee, çok dikkat etmelisiniz. Zatürreden korkuyorum. Sürekli bakım gerekiyor. Daha önce bir yerde karşılaşmış mıydık? Bilmem. Genellikle bana engel olmuş bazı kişilere benzer. Neyse. Neyse bu sefer iyi bir iş yapın benim için. Bu evden şimdi biraz çıkmam gerekiyor. Bana yardım edin. Kocam oyunlar yazıyor da. Oyun ya da gerçek. Bir yolunu bulup gitmem gerekiyor doktor. Nerede kaldın? Bütün sabah tiyatroda seni bekledim. Cemile ile konuştun mu? O daha önce davrandı. Saahi mi? Ey, ee, ne yaptı yani? Sanatımı bırakmamı istiyor. E peki neler konuşmuştuk hani? Dost doğru gidecektin, her şeyi söyleyecektin. Canım bir oyun yazmıştık ya. Cemile'ye de haddini zaten orada bildirmiştik. İstersen oyuna devam ederiz. Ben evden çıkıyorum ve sana iltica ediyorum. <gülüyor> Oyunlarım Katlanacak kadar sevmiyor musun beni? İtiraf etmeliyim ki seviyorum. Demek bana cehennemin dibine git coşkun diyorsun. Elbette. Gerekirse oraya da gideceğim. <gülüyor> Fakat gerçek bir cehenneme gitmek istiyorum. Yaşadığım anlamsız cehennemden kurtulmak için her türlü cehenneme giderim. Fakat sevgilim, mutlu geleceğimize nasıl cehennem diyebilirsin? Ne güzel. Hemen provaya başlamalısınız. Aşk olsun Coşkun Bey. Kaç gündür sizi bekliyorum. Beni ciddiye almadınız galiba. Şey, kendimi de ciddiye aldığım yok galiba. Bir kaza oldu da bir bacak kırıldı. Bir de kalp. İstediğiniz gibi şeyler hazırlamıştım. Yeni ıstırap siparişlerimi almıştınız üstad. İsterseniz sizde kalsın okursunuz. Sizi bir kere yakaladım artık dünyada bırakmam. Evet doğrusu bu işte ustadır. Bugünlerde yerli oyun sıkıntısı çekiyoruz zaten. Sizi seyirciye tam zamanında sunmuş olacağız. Birlikte okuyalım. Coşkun Bey'in çok az vakti kaldı. Gitmesi gerekiyor. Yok. Bir yere mi gideceksiniz Coşkun Bey? Yok canım hemen saçmalıyor. O kadar acelem yok. Olay eski Yunan'da geçer. Hıh. Hmm. Servet Duygulu'nun siparişleri başka nerede geçebilir ki? Hmm. Yabancı ülkelerden getirtilen bunalım tanrılarının ülkemize bir oyunudur bu. Hmm. Ülkede kötü günlerin habercisi rüzgarlar esiyordu. Aslında büyük dalgalanmaların başlangıcıydı bu. Ülkenin insanları daha insan olduklarını yeni yeni anlıyorlardı. Millet olmanın heyecanından duydukları bir sarsıntıydı bu. Bu heyecanın içinde malı bir bunalımın yeri yoktu. İşte ne yazık ki ülkenin aydınları... Ülkenin göz bebekleri bin bir sıkıntıyla yetiştirilen adam başına düşen yıllık gelirden oldukça yüksek pay almış okumuş takımı ecnebi bunalım tanrısının büyüsüne kapıldı. Dünya nimetlerinden usandığını haykırmaya başladı. Dünya nimetlerini yaşamadan onlardan usandığı kuruntusuna kapıldı. Meyhaneleri ithal manı bunalımlarla doldurdu. Daha biz doyasıya yaşamamıştık ki. Büyük ve güzel şeylerin özlemini çekiyorduk henüz. Biz daha feraha çıkmamıştık ki dünya nimetlerinden bıkalım bunalımlar geçirelim. <gülüyor> Gevin çocuklar hemen provaya başlıyoruz. Aman Rabbi. gerçek bir tiyatro gerçek oyuncular neredeyse gerçek bir prova bile yapılacak. Yalnız senin gerçekliğin kesin değil. Buyurun Coşkun Bey şimdilik başrolu size veriyorum. Teşekkür ederim. Bütün hayatımca bunu özledim zaten. Ey Salih, Neden ecnebi malumatın kölesi yaptın beni? Neden halkımdan uzaklaştırdın? Lanet olsun sana kör talih! Dinle ey, Dinle, ey sağır sultan! Halkın dileklerine neden kulaklarını tıkadın? Neden kendini satırların arasına gömdün? Neden, Neden hayatı bırakıp, bırakıp emirleri kutsallaştırdın, kutsallaştırdın ve halkın anasını ağlattın? Yalan. Bin kere yalan. Onun için okullar açarak ona nasıl sefil yaşadığını gene ben öğretmedim mi? Onun ağzından konuşarak halkın yazdıklarını taklit ederek facialar yazmadım mı? Bu eserlerde halkın içinden kahramanlar yaratıp... Onu düşmanlarının elinden kurtarmadım mı? Halkım için meyhanelerde bunca gözyaşını kim döktü? Felaketler boyunca sayısız adlar yazmadım mı? Kendimi bu yüzden içkiye vermedim mi? Kendine gelsin diye bir zamanlar nasıl kahraman bir ulus olduğunu unutmasın diye cephelere sürmedim mi? Her felaketten ve her mutluluktan sonra onlara nutuklar çekmedim mi? Başarı ya da başın sağ olsun telgrafları çekmedin mi? Kötü rüzgarlara kapılmasın, aklı karışmasın diye kendi okuduklarımı ona yasak etmedin mi? Düşün ey kafasız kahraman, yüz başlı bir canavar olduğunu anlamıyor musun? Bütün tanrıları çevrende topladım. Bilgi tanrısı da sensin, cahillik tanrısı da sen. Oturmuş bütün tanrıları yiyorsun. Kendi başlarını bitiriyorsun. Ey nefret tanrısı ve kölelik tanrısı ve savaş tanrısı ve barış tanrısı. Ve, ...ve düşmanlık, düşmanlık tanrısı. tanrısı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hı. Ee, Hı. Acaba daha elle tutulur örneklerle anlatılamaz mıydı? Ya ama patron bence bu kadarı bile fazla. Ya ne bileyim, ne, ne, ne bileyim. Ya bizim seyirci bakımından demek istiyorum. Nasıl söylesem yani işe hemen böyle <gülüyor> tanrılarla başlamak... Aman aman, aman patron. Sen hep böyle yüksek seviyede oyunlar istemez miydin? Onu demek istemedim. Hiç merak etmeyin efendim. Bu oyunda herkese göre bir şeyler var. Seyirciden bize ne? Biz kendi aramızda oynuyoruz. Lütfen devam edelim. <gülüyor> Ey talih. Bu kısmı daha önce okumamış mıydınız? Hayır bu ikinci ey talih. Ey talih tanrısı. Ben gene de bu tanrı bulduğuna karşıyım. <gülüyor> <gülüyor> ey itiraz tanrısı bırak da oyuna devam edelim. Ey talih neden halkımla aramıza duvarlar ördün? Ey duvar tanrısı beni neden halkımdan ayırdın? Çünkü, Çünkü ey Cemil. Cemil... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neden Cemil oldu birdenbire? Çünkü ey patron tanrısı, yazarlarımızdan yerli bir oyun yazmasını sen istedin. Ey Cemil deyince Yunan korusundan çok Alatürk'a fasıl heyetine benzemiyor mu? E işte bende daha samimi olur diye düşündüm. Ey oydu pus diyemezdi ya, ya da ey kreom... E i̇sterseniz ey tapon diyeyim. Hayır, hayır. Devam edelim, devam edelim. Çünkü, Çünkü ey, ey Cemil... Cemil. Halkın anlamadığı bir dille konuşuyorsun. Kendine yeni, yeni kelimeler buldum. Okuma yazmayı bilmeyenler ülkesini yazılarla doldurdun. Şimdi hayat sellerinin ortasında, kendi ıssızlığının çölünde yaşıyorsun. <gülüyor> kendi kendine oynadığın oyunlarla avunmaya çalışıyorsun. Bana çok yazık oldu. Ne yapacağım şimdi ey talih? İşte Cemil yine kendine acıyor. Başını hangi duvarlara vuracağını bilmiyor. Ey Cemil, ülkemizin bütün oyuncuları gibi başını yumuşak duvarlara vur. Kendini tehlikeli oyunlardan koru. Koru kendini katı duvarlardan ve ölümden. Ne yazık kimseyi dinlemiyor artık. Aklın duvarlarını aştı çünkü. Artık kara, kara güneşe kurban oldu. Sıcak yazların yakıcı, yakıcı güneşi onu ürpertiyor. Geri dön Cemil. Biraz dinlenelim isterseniz. Çünkü bundan sonrası daha acıklı. Nasıl acıklı? <gülüyor> <gülüyor> Annem. Annem öldü. Sen neredeydin ne yapıyorsun buralarda? Geçmişi oynuyorduk Geleceği her şeyi Annem öldü diyorum anlamıyor musun Anlamıyorum Ölümü anlamıyorum Oyunlarla yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Ben Saadet Nine'yi Sevmediğimi sanırdım Ölüm bile beni Yalancı çıkarmak için uğraşıyor Anlamıyorum Oyun nerede bitiyor Hayat nerede başlıyor Hiç anlamıyorum Hayat nerede bitiyor Ölüm nerede başlıyor Ölümün bize bu kadar yaklaşmasına Neden izin veriyoruz Anlamıyorum Tedbirlerimizi almalıydık Ölümün bizi böyle en hazırlıksız olduğumuz anda yakalamasını önlemeliydik. Bu hepimize bir ihtardır. Neden bahçeye bakıyorum biliyor musun? Ölümü seyrediyorum. Coşkun, coşkun yeter artık hadi. Bak biliyorsun yorulman doğru değil. Aynı hatayı bir daha yapamam artık. Artık ölümü gözden kaçırmaya gelmez. Servet... Biliyor musunuz bazı geleneklerimizi ihmal etmekle nasıl çaresiz durumlara düşüyoruz? Canım, mesela şu ölümle iç içe yaşama geleneğimizi korusaydık böyle gafil avlanır mıydık hiç? Efendim? Eskiden insanlarımız ölümle yan yana hatta iç içe yaşarlardı. Eskiden ölüm küçük mezarlıklarıyla evlerimizin bahçelerine kadar sokulmuştu. Bu durum bir ihmal sonucu doğmamıştı. İnsanlarımız buna bilerek izin vermişlerdi. Hatta bu konuda ölümü teşvik etmişlerdi bile diyebiliriz. Her sokakta ahretin bir şubesi açılmıştı. Her şey belirli bir düzen içinde yürütülüyordu. Parmaklıklı pencereler, taş duvarlar, bu iş için özel olarak yetiştirilen serviler. <gülüyor> Ve her biri temsil ettiği insana benzeyen o güzelin mezar taşları. Hayır, hiçbir şey tesadüfe bırakılmamıştı. Sen neler söylüyorsun Cohaç? Önemli mezarların belirleyen kuruluşları vardı. Türbeler, sebiller bu ahiret kurumlarına daha ciddi bir görünüm veriyordu. Bu tedbirlerin kısa bir sürede yararı görüldü. İnsanlar ölümün görüntüsüyle böylesine samimi oldukları için hayatın anlamını bizlerden daha fazla takdir ederek yaşıyorlardı. Bizim sokakta şöyle iki hanelik şirin bir mezarlık olsaydı ve her gün işimize giderken kavuklu ya da sarıklı bir mezar taşıyla merhaba alatsaydık. Ve çok ihtiyar bir kadının çok gecikmiş ölümü bizi böyle sarsmasaydı. Sana ne oluyor Coşkun? Kıyıda köşede bir iki küçük mezarlık kaldı tabii. İlkbaharda güneşin unuttuğu kar parçaları gibi. Ama onlar da ne bileyim eski eserler falan gibi oldular. Bize tesir etmiyorlar artık. Açık hava müzeleri gibi... İnsan dev gibi bir mezar taşının yanından geçiyor da bana mısın demiyor. Büyük bir aldanış içindeyiz. Biliyor musunuz ne düşünüyorum? Saadetli Neyi bizim bahçeye gömmeliyiz. Delirdin mi sen? Evet. Muhakkak şu kiraz ağacının altına gömmeliyiz. Zaten ağaç çok boy verdi. Meyveleri bir işe yaramıyor. Kendi bahçemizde küçük çapta bir özel girişimde bulunmalıyız. Bu alanda da artık özel teşebbüsün sesini duymalıyız. Her bahçeye bir mezarlık. Ölünüz kadar mezar. İşte buna ben öncülük etmeyin. Çünkü ben bir zamanlar karımın servetini bir sürü borçla birlikte özel teşebbüs mezarlığına gömmüştüm. İflas tabutunda boyumun ölçüsünü almıştım. Saadet Neneciğim yakınımızda olmalısın. Hiçbir şeyin eksikliğini duymamalıyız. Eskisi gibi yaşayıp gitmeliyiz. Coşkun Ermiş Bey'in evi mi? Evet. Ne istiyorsunuz? Ee, kendisi burada mı? Buyurun benim. Ben icra memuruyum. Bir zamanlar işletmiş olduğunuz bir kitapçı dükkanından intikal etmiş bulunan vergi borcunun tahakkuku katiyet ettiği için haciz muamelesinin tekemmülünü tamamlamak üzere geldim. Anlamadım. Ne yapmaya geldiniz? Size ait bir borçla... Benim kimseye borcum yok. Bir yıl kadar önce Muma tespit edilen adresine tebliğ edilemediği için... ...müruru zamanı S durdurmak için... Sizi bir yerden tanıyorum galiba. Daha önce hiç karşılaşmış mıydık? Evrakı müsbitenin tebellüğü yapalım. Tamam, siz garsonsunuz. Ee, çok rica ederim kanunu tevhimle muvazzaf bir hükmü şahsiyet karşısında bulunduğunuzu unutmayın. Ama hangi garson? Meyhanedeki mi, Amerikan bardaki kim? Görev başındaki bir memura hakaret ediyorsunuz. Evet. Şimdi sesinizden tanıdım sizi. Siz Saffet'in kapı dışarı ettiği müzik hocası olacaksınız. Lütfen kendinize gelin. Ben görevini yapan bir icra memuruyum. Ben de milletime karşı görevini yapmak zorunda bulunan büyük bir tiyatro yazarıyım. Canım efendim bütün bu sözlere ne lüzum var şimdi? Bilakis görevinizi yerine getirmeniz bakımından çok lüzumludur. Büyük bir tiyatro yazarı olarak... ...sanatımı çok ciddiye aldığımı... ...ve bu nedenle bu evde bulunan hiçbir şeye... Hiçbir şekilde el süremeyeceğinizi kesin olarak belirtmek isterim. Hayır! Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne kitaplara, ne eşyaya, ne de insanlara. Hatta ne de ölülere. Dün sabah annesi öldü de içeride. Hiçbir şeyi haczedemezsiniz. Çünkü sayın bayım, sanatım için her şeyi kullanmak zorundayım. Anlıyor musunuz? Her şeyi. Belki gerekirse sizi bile. Fakat bir dakika. Mes bir sanatçının mesleğini icra etmek üzere kullandığı hiçbir şey haczedilemez sayın icra memuru. Ve böylece ilk defa bir yazar mesleğini kahramanca savunmuş oluyor. Annesinin ölümü onu çok sarstı da anlıyorsunuz değil mi? E, evet e, tabii. Demek anlaştık. E, evet şey başka bir gün gelirim olmazsa. Ne demek başka gün? Biz aydınlar hep bu korkuyla mı yaşayacağız? Hep kapımız gecenin hangi saatinde çalınacak diye endişeyle bekleyecek miyiz? Zekat ben ihra memuruyum. Biliyorum biliyorum biliyorum ama siz de nihayet bir insansınız. Bakın şimdi. Buraya icra memuru olarak değil de bir insan olarak gelseydiniz başka türlü davranırdınız. Bence bunları daha uygun bir ortamda tartışmalıyız. O olur, olur. E ben yalnız görevimi yapıyorum. Tabii, tabii tabii biliyorum ben her şeyi biliyorum. Hatta siz evet, olmasanız e yerinize bir başkasını göndereceklerini yani. bile biliyorum. Tabii. Ee... Fakat bakın bugün felsefeyle uğraşamayacak kadar yorgunuz. Başka Hı. zaman görüşürüz. Olur. Hadi, yani, hadi ama güle güle güle. güle, şimdi... güle, aa, güle. Ama... Biliyorum ya, biliyorum aa... tabii. Hepimiz bu millete hizmet borçuyuz tabii tabii. Yalnız bizim hizmet tarzımız biraz farklı. Güle güle güle. Çok güle güle. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor artık. Sen ne diyorsun Coşkun? Olaylar diyorum. Gittikçe hızlanıyor. Göreceksiniz daha neler olacak. Bu sözü bana kim söylemişti? Bir yerde mi okumuştum? Saffet! Hah yine ne var? Benim bir yere kadar gitmem gerekiyor Saffet. Lütfen bugünkü törenle sen ilgileniver. Ama co Coşkun co Coşkun sen nereye gidiyorsun? Sizin sırrınızı saklayıp da kendi birikimi söyleyeceğime hiç inanmayın sakın. <gülüyor> gitmeyin efendimiz gitmeyin. Sağlığınız tehlikede. Kaderim efendimiz. sesleniyor horaş yok. Kimse durduramaz artık beni. Hayatın toplu yine kadar değeri yok gözümde. Seni çok merak ediyordum. Yorgun görünüyorsun. Belki evde kalıp dinlenmeliydin. Kendileriyle alay ettiğimi sanıyorlar. Beni anlamıyorlar. Kimler? Neyi anlamıyorlar? Saadet neyi bizim bahçeye gömmek istediğimi. Neler söylüyorsun? Sakın sen de şaşırma. Saadet neyi kiraz ağacının altına gömmek istediğime... ...gerçekten inanacak bir kadın arıyordum. Bunun için evden kaçtım... Ve kendimi burada buldum. Acaba yanlış mı geldi? <gülüyor> Biliyor musun biraz önce... Yani evde uzanmış bir durumda... Yani Saadet Mine'nin iki oda ötede ölü bir durumlarda yattığını bilerek... Bu dehşete katlanmaya çalıştığım sırada beni görseydin... Ölümle alay eden birini taklit ediyordum. Onlar geçici bir delilik nöbetine tutulduğumu düşünüyorlardı herhalde. Bana gelince... Ben de ürkütücü bir oyun seyrettiğimi düşünüyordum. Hatta bu oyunu yaşıyordum. Sonra nasıl oluyor bilmiyorum. Kendimi birden kaptırıyorum ve davranışlarım benim malım olmaktan çıkıyor. Sonra birden... Evet. Birden senin bir sözün geldi aklıma ve birden ölüm falan anlamını kaybettim. Birden senin yanında olmak istedim. Yalnız bunu istedim. Ben de bir ölümcül hastalığa tutulsam dedim. Bu hastalığa tutulduğumu bilsen dedim. Bu ölümcül hastalık yüzünden her şey birden önemini kaybetse dedim. Korkularımdan bile kurtulsam dedim. Ve artık her şey bana vız gelse dedim. Hemen ona gitsem dedim. Evet. İşte. Geldim. Ve seni seviyorum. Başka ne yapabilirim? Anlamıyorum Şimdi nasıl kalkıp giyineceksin Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi O eve döneceksin Anlamıyorum Kendini bilen insanın her zaman görevleri vardır. Saadet nenenin gömülmesi gibi. Aman Allah'ım geç kaldım. Şimdi gitmeni istemiyorum. Sıradan bir olayın kahramanları olmamızı istemiyorum. Biraz önce ölümün bile anlamını kaybettiğini söylüyordun. Şimdi yaşadığımı hissediyorum. İnsan hayata dönünce de önce korkuları yaşıyor. Bir kahraman gibi davranmanı istediğimi anlamıyor musun? Beni alıp uzaklara götürmeni istiyorum Coşkun. İstiyorum ki... Bizim başımıza gelenler dünyada şimdiye kadar kimsenin başına gelmemiş olsun. Senden bütün dünyayı sarsan hareketler beklediğimi... Bilmem nasıl anlatsam. Şu anda yaşadığımızın da bir oyun olduğunu düşünemez misin? Yazmaya cesaret edemeyeceğin kadar büyük ve müthiş bir oyunun kahramanı olabilirsin istersen. Düşün ki herkesin eline böyle bir fırsat geçmez. Şimdi müthiş oyunlarda insanların çaresizliği daha önemli bir yer tutuyor. Kendimi yavaş yavaş öldürmeme izin verir misiniz? Merak etme. Senin gibi korkaklara hiçbir şey olmaz. Bunu daha önce de söylemiştin. Yine oyunlarda korkaklarda önemli bir yer tutuyor. Belki bir gün... Ben... Bir gün istemiyorum. Ben şimdi burada kalmanı istiyorum. Ben yeni oyun falan istemiyorum. Hayallerimi gerçekleştiren oyunlar istiyorum ben. Özür dilerim bayan. Sanata saygılı olmalıyım. İnsan gerçeğine saygılı olmalıyım. Ben gitmeliyim. Ben sanat istemiyorum. Bana yabancı gelen ıstıraplar çektiren sanatı anlamak istemiyorum. Burada kalmanı sağlayacak bir sanat yok mu? Oyunları değiştirmek elimden gelmez. Çünkü ben de oyunun içinde bulunuyorum. Benim gibi zavallı kahramanlar için biraz hoşgörü bekliyorum senden. Öpebilir miyim? Seni Aa. sevmiyorum. Neden içiyorsun? Sağlığına dokunduğunu bilmiyor musun? Bu evde yaşadığımı unutmak için içiyorum. Ben... Ben bu evden gitmek istiyorum Cemile. Boşuna kendini yoruyorsun. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını biliyorsun. Nasıl olamaz? Bir insan kalkar, bir evden çıkar gider. Yeter artık, biliyoruz. Çalışıyorsun. Bu evden saadetliğine gibi götürülmek istemiyorum, anlıyor musun? Şimdi gitmek istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Aman yarabbim hiç olmazsa bunu yapamazsın coşkun diye bağır. Beni bırakıp nasıl gidersin filan diyerek ağlar. Nasıl bir gardiyan gibi soğukkanlı olabiliyorsun? Bu sözler de oyunlarından birinde mi yazıyor? Sanatımla alay eden bir kadınla nasıl yaşayabilirim? Senin hiçe saydığın oyunlar benim için ölüm kalım meselesi. Aslında böyle bir meselen olmadığını biliyoruz coşkun. Nasıl biliyoruz diyebilirsin? Benim adıma düşünmekten ne zaman vazgeçeceksin? Sen şaşırmışsın Coşkun. Her zamanki gibi ne yaptığını bilmiyorsun. Sonra bana teşekkür edeceksin. Hayır. Hayır şimdiden teşekkür ederim. Ne olur bırak beni. Sana çok teşekkür ederim. Ben artık yalnız yaşayabilmek istiyorum. Buna gücün yok Coşkun. Hem hastasın. Bir yere gidemez. Hem de nasıl giderim. Sen de bu olayı kendi gözlerinle seyredeceksin. Bir Coşkun'un da herhangi bir kimse gibi hareket edebileceğini... ...herhangi bir bavulu alarak evinden ayrılabileceğini... ...o soğuk gözlerinle izleyeceksin. Bir yere gitmiyorsun Coşkun. Seni duymuyorum Cemile. Ne oluyor anne? Baba ne yapıyorsun? Biraz daha yer kaldı. Çoraplarla mendiller unutuldu. Ha, birazcık kitap da konulabilir. Ha, şuradan. Evet. Tıraş takımlarını unuttuk. Aa, ama çabuk doldu. İki çifte ayakkabı konmalıydı. Yer kalmadı. Baba ne oluyor? Ba baba nereye gidiyorsun? Baba! Bir yere gitmiyorsun Coşkun. Boşuna uğraşıyorsun Coşkun. Bir yere gitmeyeceğini biliyoruz. Cenaze töreni nasıl geçti? <gülüyor> çok başarılı geçti. Saadet Nine sağ olup da görebilseydi çok memnun kalırdı. <gülüyor> Cemil Paşa bile geldi cenazeye. <gülüyor> Dahiliye nezaretinden de bir zaptiye bölüğü geldi. İhtiram duruşu için. Ya biliyor musun meğer Saadet Nine, Tunru kasabasının düşman işgali sırasında bizzat çarpışanlardan biriymiş. Törende iki kahramanlığını birden kutladık. <gülüyor> şey... Ben artık seni güldüremiyorum galiba. Hı? Benim oyunculuğumda iş kalmadı herhalde. Gidip servete istifamı vereyim. Belki bu vesileyle de birikmiş aylıklarımı alırım. Dinlenebiliyor musun Coşkun? Ee, ben gitsem iyi olacak Coşkun. Bugün matine de oynuyoruz biz de. Çok sağ ol. Benim adıma herkesten özür dileği mi? Özür mü? Neden özür diliyorsun ki? Canım... Hani eskiden oyunların sonundan biraz önce her ne kadar kusur ettiysek affola gibi bir şeyler söylenir ya. İşte ondan. <gülüyor> ne iyi bak. Her şey eskisi gibi demek. Göreceksin bak daha neler olacak. <gülüyor> Nerede okumuştuk bunu? Hamlet demeydi. Ben içeride dikiş dikiyorum. Bir ihtiyacın olursa seslen. Olur. Ya sesini duyamazsam? Dur, dur geliyorum bir dakika. Nedir elindeki? Beni çağırmak için bunu kullan. Zil. Zil. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun, ilaç saatin geldi. Uyudun mu? Coşkun. Coşkun. Sana bir yere gidemeyeceğini söylemiştim Coşkun. Ne oluyor anne? Babam Sa nereye gitti? Sana boşuna çabaladığını söylemiştim Coşkun. Anne, gidelim arayalım. Babam hasta anne Boşuna uğraşıyorsun Coşkun Coşkun bir yere gidemez Bunu kendisi de biliyor Çünkü ona söylemiştim bir yere gitmiyorsun Coşkun demiştim Bunu kendisine çok söylemiştim Coşkun Coşkun demiştim bir yere gitmiyorsun Gitmeyeceğini biliyorum Coşkun <gülüyor> Ben geldim. Seni beklerken düşündüğüm oyun tutmadı galiba. Ne arıyorsun burada? Kaybolan gençliğimi arıyorum. Safet senin çok hasta olduğunu söylemişti. Neden kalktın? Ölümcül bir hastalığa tutulunca koşup sana gelecektim ya. Hayır saçmalama. Ölümcül bir hastalığa falan tutulmadın. Ama yatmalısın. Hayır. Seni hemen uzaklara götüreceğim. Buna söz vermiştim. İyi misin Coşkun? İyi. Çok iyiyim. Beni kabul etmiyor musun? E, tabii. Şey, e, bunu düşünmemiştim de. E, hemen burada kalman belki zor olabilir. E, belki iyileşinceye kadar bir hastanede kalsan. E, biliyorsun ben her an yanında olamayacağım. Biliyorsun pek vaktim kalmadı. Neden beni üzüyorsun Coşkun? Göreceksin her şeyi yoluna koyacağım. Bana biraz vakit ver yalnız. Göreceksin. Daha neler olacak? <gülüyor> peki peki. Sen şu anahtarları al. Ben biraz sonra geliyorum. Ben gelmedim. Sen neden yataktan kalktın Coşkun? Neden evden kaçtın Coşkun? Delirmişsin sen. Oyun bitti mi? Hmm. Gece de oynayacağız. Ama sen bu durumda dolaşamazsın. Görüyorsun oturuyorum. Dolaşacak halim kalmadı artık. Neden yatmadın? Neden kalkıp buraya geldin? Başka gidecek yerim kalmadı da. Hiçbir müessese beni kabul etmedi. Evlilik müessesesinin de... Evlilik dışı müessesesinin de dışında kaldım. Hemen gidip yatmalısın. Bak bu koca bavulla dolaşmak senin için ne demek biliyor musun? Biliyorum. Resmen sokakta kaldım demektir. Seni eve götüreyim mi Coşkun? Olmaz. Sen de biliyorsun ki sonum kötü. Baş tarafımı da zaten çoktan unuttum. İşte bu yüzden Saffet Söylemez Oğlu... ...bütün büyük tiyatrocular gibi... ...ben de sahnede ölmek istiyorum. Hayır hayır olmaz. Ölüm ...sizin isteğinize bağlı değil Saffet Bey. Biliyorum... ...sonumun başka türlü olmasını istiyorsun... ...ama... ...hayat acımasız... ...her yıl... ...yetişme şartları yüzünden... ...her yıl kötü yetiş... ...binler... Olmaz bak bir şeyler yapmalıyız... ...senin gibi... Büyük kalpler nedense çok zayıf oluyor... ...merak edilecek bir şey yok... ...düşünün ki hiç olmazsa... ...bu bakımdan mollere benzeyeceğim... ...sonu açıklı da bitse... ...esaslı bir oyun olacak. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, istemiyorum. Olmaz olsun böyle oyun. Ben de büyük meseleler yüzünden... ...harcamış olmak isterdim hayatımı. Büyük, küçük dertler yüzünden... ...yıpranıp gitmek istemezdim. Üstelik bazı şeylerin... ...mesela zavallı milletimin... ...farkına varmaya başlıyordum. <gülüyor> ben de eski bir zaman piyesi olsaydım... Modern oyunların, modern kahramanları gibi silik bir hayat yaşamasaydım. Belki işi başından yanlış tuttum. Bence keman dersleri almaya devam etmeliydin. Başımdan büyük işlere giriştim. Gülünç olma pahasına kendime göre çok ciddi işlere giriştim. Hiç olmazsa bu bakımdan cesur sayılırım değil mi Zaffet? Ağlıyorsunuz dostum. Bu işleri benden daha iyi bilirsiniz. Söyleyin bana. Hangisi daha güç? Ağlatmak mı? Güldürmek mi? <gülüyor> Bu soruyu sormakta geç kaldığını söylüyorsunuz. Ne yapalım? Son kuzumu oynuyorum aziz dostum. Ve bana pahalı ya da mal olsa ancak bir kişiyi ağlatabilir. Tabii ben biraz ucuza... Mal oldum Faturamı da ödemediler İnsanlar, İnsanlığa bir şeyler Bırakabildim dersiniz Görevimi yapabildim Büyük bir kalp Atmaz oldu Genç çoşkunumuz artık yaşamıyor. <gülüyor> Onu istediği gibi büyük bir oyunla uğurluyoruz. <gülüyor> Aman yarabbim ne oldu? Yoksa, yoksa öldü mü? Hayır hayır. Hayır o ölmedi. Peki ne oldu? Eski bir oyunun provasını yapıyordu. Herkesin bildiği gibi üstad oyunları fazla büyütürdü. Gereğinden çok ciddiye alırdı. Peki nesi var? <gülüyor> biraz kalbi. Biraz kalbi vardı. Evet. Gerçeği açıklamak zorundayım. Coşkun ermiş. Kalbi olduğu için ölmüş bulunuyor. Hayat oyunlarını gereğinden fazla ciddiye alan merhum. Ölümü de aynı ciddiyetle karşıladı. Onun kadar ciddi olmayan biri. Böyle bir durumda hiç olmazsa baygınlıkla yetinebilirdi. Coşkun öldü. Çünkü oyunlar onun için bir ölüm kalım meselesiydi. Başka türlü yapamazdı ki. Hayatını ve özellikle ölümünü büyütmek zorundaydı. Biz de şimdi onu ciddiye almak zorundayız. Çünkü Merhum güldürmeyi sevdiği kadar ağlatmayı da severdi. Ee, gerçekten öldü mü? <gülüyor> ee, peki e... Ne yapacağız şimdi Oyun bitti Seyirciyi selamlayacağız Oyunlarla yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Kayıt ve miksaj Volkan Ağır. Seslendirenler: coşkun Ergün Işıldar, Saferet, Mert Tanık, Ümit, Murat Kapul, Cemile, Nihal Koldaş, Saadet Mine, Tomris İncer, Servet, Yaman Ömer Erzurumlu, Emel, Ece Okal. Müzik hocası. Garson, doktor, icra memuru, Sabahattin Yakut. Komşu kadın, Aslıcan Kortan. Müzik, Michael Nyman and I for Optika <Gülüyor>